Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle Döster'in düzenlediği bu programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. İkinci olarak da beni davet etmeniz akitini gösterdikler için kendine teşekkür ediyorum. Şimdi Samsun Ulaması'nın Döster ve diğer kurumlarla bir alt yapı hazırlığı yaptığını biliyorum. Dolayısıyla biraz önemli bir mesele üzerine kendimce önemli bulduğum mesele üzerine duracağım. Sorum şu İslam dünyasındaki hala hazır tartışmaların biz biraz önce yaklaşık 3,5 saat gençlerle ders attık aşağıda biraz orada anlattıklarımızı burada daha böyle çünkü çok homojen olmayan topluluklara konuşmak kolay değil. Ben Samsun'a ilk defa geliyorum, tanımıyorum. Salondaki insanların ilmi, birikimini ve ilgilerini de bilmiyorum. Bir ortalama tutturmaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Ee, eğer şimdi Şimdiden kusura bakmayın, beceremezsem bunu. Sorum nedir? Bu sorum şudur. İslam dünyasındaki entelektüel bunalımın kürkünde yatan nedir? Yaklaşık 30 yılda sürdürdüğüm araştırmalar, çalışmalar, ben genelde bilim tarihi, özellikle matematik bilimler, akli bilimler tarihi çalışan hem batı hem doğu e, uzmanlık anı olduğu için tespit ettiğim şu, dünya tasavvurumuzda ciddi bir sorun var. Teorik bir şey, evlette bu e, entelektüel faaliyetler tek başına izah edici olmazlar. Ekonomi, yani madde olmadan manu olmaz her zaman söylüyoruz. ekonomik koşullar, politik koşullar. Ee, diğer kültürel, yani mekanın ve zamanın gerektirdiği tüm şartlar değil mi? Ee, çünkü biliyorsunuz klasik usulde bir kural vardır. Ee, İçtima-ı şerait ve intinam-ı mevani olmadan herhangi bir şey vuku'a gelmez. Ne demek? Yani olumlu şartlar bir araya gelecek. Olumlu şartlar da ortadan kalkacak ki bir şey vuku musun? Bunlar esmaktır malumunuz. Bunu reddetmiyoruz şüphesiz. Ee, i̇şin maddi bir boyutu var ama biz burada daha çok Dünya tasavvurumuz niye problemli Niçin Müslüman olarak bir dünya tasavvurumuz yok Bunun üzerine e, Konuşacağım Esas sorun bu Ama bunu yaparken çok teknik gitmemeye çalışacağım şüphesiz e, Ortalama bir dil tutturacağım Şimdi Şöyle başlayabiliriz Dünyada çok çeşitli şeyler oluyor Savaşlar oluyor, ekonomik problemler oluyor e, Günlük dilde de Sık sık birbirimize söylüyoruz Yani ne oluyor burada bunu anlayamıyoruz anlamlandıramıyoruz değil mi ne olup bitiyor olup biteri anlamlandıraman problemimiz var şimdi niçin anlamlandıramıyoruz işte hemen kapı e, yanı başımızda e, İngiliz ya göre orta olan ama bizim komşumuz coğrafi terminolojimiz bile bize etti. orta doğu kime göre İstanbul'a göre niye orta olursun bunun burnunun ucu orası gibi burnunun olur mu Kalibimiz olunca, burun büyük olunca tabii Uç da evet Bütün coğrafi Bölümlemelerimiz Londra'ya göre Dünyanın başkenti Londra Halife-i Ruhi Zemin Kraliçe Bunu kabul edelim ya da Etmeyelim, böyle bu Çünkü tüm bakış açımızı, perspektifimizi Yorumlarımızı Bu bölümlemeler, çerçeveler veriyor Unutmayın, ad veren gücü elinde tutar Adı onlar koyuyorlar. Her şeyin yani adı veren hakikaten kuralı koyar, kuralı koyan da getir. Bizim hangi mesneye isim verme gücümüz var şu anda? Yok. Dolayısıyla ismi kim koyuyorsa isim sınır demektir. Arapça da. Sınır. Ne oldu? Şöyle Çok patlama yapıyor. Çok patlama yapıyor. Peki ee, yakışır patlama bizim canım? Hafif mi kalsın? İsim sınır demektir. Neyin kelimesi İngilizce'de bilirsiniz. Momoi'den gelir. Yasa demektir. O da sınır demek. Çünkü isim koyduğunuz zaman siz sınır koymuş oluyorsunuz. Kim girecek, kim çıkacak belli oluyor. İsim verme gücünü elinde tutan kültürler, kuralları da yasaları da koyuyorlar. Dolayısıyla yönetim, iktidar, yönlendirme onların elinde. Biz bunu yapamıyoruz. Ne coğrafi, ne tarihi açıdan ve o hale gelmiş vaziyetteyiz ki bakınız bundan 4-5 yıl önce belki biraz daha fazla, uluslararası bir olimpiyat yarışmalarında çeşitli ülkelerden gelen çocuklara dünya haritası çizmesi istenmiş. Her ülke kendi, her öğrenci kendi ülkesini esas alarak, merkez alarak dünya haritası çizerken tek bir öğrenci Avrupa'yı merkeze alarak dünya haritası çizmiş. O da Türk öğrencisi. Türkiye'den giden öğrenci. Yani burada kimse, ben farklıyım, bizimki lafsi bir farklılık. Bunu gördük son on yılda Müslüman kimliği taşıyan insanların yapıp ettiklerini gördük. Farklı değil. Demek ki mesele Müslümanlık ya da Müslüman olmamakta değil. Dindarlık ya da dinsizlik meselesi olmadığını gördük. Bunu samimi bir şekilde kabul etmemiz lazım. Mesele bilgiyle alakalı demek ki. Ya da biraz sonra konuşacağımız konularla alakalı anlamlandırma problemimiz var. Ekonomik olayları anlamlandıramıyoruz. Politik problemleri anlamlandıramıyoruz. Kültürel problemleri anlamlandıramıyoruz olup biteni takip etmekte bile zorlanıyoruz niçin anlamlandıramıyoruz çünkü anlamıyoruz gayet basit anlamlandırmak için anlamanız lazım olup biteni anlamıyoruz teet geçti diyoruz üstümüzden geçti diyoruz inşallah olur diyoruz Cenab-ı Hakk'a çok iş bırakıyoruz Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği aklı istihdam etme ve kullanma bu nimetin kadru kıymetini ifade ediyor. çünkü bir nimetin kadru kıymeti şükrü onu hakkıyla layıkıyla kullanmaktır Kullanmıyoruz aklımızı. Ha, bunu Karadenizli biri söylüyor. Gerçi Karadenizli çoktur burada ama oflu biri söylüyor. Aklında hiç problemi yok. Yok çünkü. Ne problemi olsun. Anlamıyoruz. Niçin anlamıyoruz? Anlamadığımız ve anlamlandıramadığımız için de düşünemiyoruz. Taakkul anlamında düşünmek. Tefekkür anlamında değil. İki türlü düşünce vardır. Tefekkür ve taakkul. Taakkul anlamında düşünemiyoruz. Dolayısıyla taakkul bağlamak demek. Bir şeyi bir şeye bağlayamıyoruz. Bağlayamadığımız için de idrakimizde ciddi problemler oluyor. Yakalayamıyoruz. İdrak etmek Arapçada yakalamak demek. Peşinden koşup yakalamak. Yakalayamıyoruz hiçbir şeyi. Her şey elimizden kaçıyor. Bunun nedenleri üzerine durmamız lazım. Şimdi bir şeyi anlamlandırmak için anlamak lazım. Peki anlamak için ne yapmak lazım? Açıklamak ve çözümlemek lazım. Buna da bilmek diyoruz. Bir şeyi açıklamak demek, o şeyin ortaya çıktığı vuku bulduğu şartları, harici şartları idrak etmedir. Ekonomik bir olaysa, niçin bu ekonomik olay bu şekilde vuku bulmuştur? Bunun çevreleyen şartlar nedir? Onu varlığa getiren şartlar nelerdir mesela? Açıklamak budur. Açığa çıkartma. Çözümlemek ise o olgu olayın içsel dinamiklerini mekanizmalarını yakalamak. Çözümleyemiyoruz. Tahlil edemiyoruz olayları. Dolayısıyla bilmiyoruz. Çünkü açıklama ve çözümleme olmadan bilme olmaz. Bilme dediğimiz burada ilim anlamında. Değil marifet anlamında. Yani tekillikleri yakalayamıyoruz. Tekillikleri yakalayamadığımız için olup biteni bunu bir bütün haline dönüştüremiyoruz. Dolayısıyla hem düşünmemizde hem de bilmemizde ciddi problemler ortaya çıkıyor. Bunu tela Birden ses gitti. Konunun ağırlığı onu ezdi. Evet. Ah ne güzel. Tamam. Ne yapıyoruz bunun yerine? Bunu yapamız için. Başka dünyalarda üretilmiş anlandırma şemalarını, düşünce şemalarını, ve bilme şamalarını aktararak idare ediyoruz. Türkiye'de sosyoloji bölümleri var değil mi? Sosyo toplum demek loji bilim demek. Toplum bilim. Allah aşkına hangi toplumun bilimi okutuluyor da? Ha elbette meta bir, üst bir dil vardır. Tüm toplumların tabi olduğu bir dil var ama siz şimdi düşünsenize dil öğrettiğinizi söylüyorsunuz ama Türkçe değil. İngilizce öğretiyorsunuz mesela. Bunun gibi hangi sosyonun bilimidir bu? yurt dışında yazılmış sosyal teori için kitapları tercüme ederek onlardaki e, transcendental olan yani üst dile ait olan ve insanlık için ortak olan bilgileri kabul etmek şartıyla hiç unutmuyorum gençliğimde öğrenciyken psikoloji hocamız geldi dedi ki efendim yapılan bir araştırmaya göre gençlik şöyle şöyle şöyledir ve buradan hareket ederek bir sürü çıkarımda bulundu elimi kaldım dedim ki bu Araştırma nerede yapıldı Sayın Hocam dedim Çünkü siz bu araştırmadan hareket ederek Türk gençliği hakkında karar veriyorsunuz ve bir siyaset belirleyeceksiniz. De, de öyle yapıyorlar. Tabi zeki kadın hemen anladı şeyimi. En kömküm yok dedim. Nerede yapıldı? Amerika'da. Amerika neresinde? Amerika büyük ülke. San Francisco'da mı? Oklahoma'da mı? Michigan'da mı? Ayrı kültür ya. 5 saatle uçakla gidip geliyorsun. San Francisco'da yapıldı. E oradaki gençlik de bizim gençlik aynı mı ya Kültür aynı mı ya? Orada yapılmış bir araştırmayı getirip buradaki gençliği anlamaya çalışıyoruz ve anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ona göre politikalar belirleyeceğiz. Sonra efendim nerede yanlış yaptık? Şema sanayideki, Bayi düşünce diyorum ben buna. Türk düşüncesi çağdaş Türk düşüncesi bir bayiliktir. Her acıda. Bu oranda, istisnallar şüphesiz var ama onların ana caddeyi belirleme şansı yok. Marjinal kalıyorlar. Şimdi, bir şeyi anlamlandırmak, anlamak, dolayısıyla düşünmek, bir şeyi açıklamak ve çözümlemek dolayısıyla bilmek, belirli şemalara ve modellere ait olur. Bir kültürün şemaları yoksa, modelleri yoksa gözlüğü yok demektir. Her kültür kendi gökyüzüne bakar. Senin bir gözlüğün yoksa, hangi gökyüzüne bakarak yeryüzünü anlamlandıracaksın? Başkasının gökyüzüne bakıyorsun, kendi toprağına anlamlandırıyorsun. Bu gökyüzü ile batı gökyüzü olması gerekmiyor arkadaşlar. Yıllardır özellikle muhafızıken milliyetçi kesim hep batıcıları suçladık. Londra'dan konuşuyorsunuz, Paris'ten konuşuyorsunuz, Moskova'dan konuşuyorsunuz, Washington'dan konuşuyorsunuz. Biz ne yaptık? Kahire'den konuştuk, Tahran'dan konuştuk, İslamabad'dan konuştuk, Tunus'tan konuştuk, sömürge olmuş ülkelerin ürettiği fikirlerden konuştuk. Haberdar olmaktan bahsetmiyorum. Hepsinden haberdar olacağız. Çin'de de maçında ama bu topluma onu uygulamaya kalktık. Bu toprakların hiçbir tecrübesinin olmadığını varsaydık. Bu toprakların hiçbir birikiminin olmadığını, hiçbir ürettiği şey olmadığını varsaydık. Dolayısıyla orada da bayılık yaptık. Hep başka kültürlerin semalarına bakarak toprağımızı anlamlandırmaya kalkıştık. Bunun bir şekilde sonlandırılması gerekiyor. Bu toprakların kendine ait bir seması yok. Semayı burada entelektüel faaliyetlerin ifadesi olarak e, temsil edebilirsiniz. Niçin? Çünkü bu toprakların mensupları yaklaşık 100-150 yıldır, yıldır dünya tasavvurları olmayan bir coğrafyada, bir uzayda yaşıyorlar. Dünya tasavvurunuz yoksa, tasavvurunuz dünya tasavvuru ne demek açıklayacağım. Dünya tasavvurunuz yoksa kesinlikle olgu olayları yakalayamazsınız. Ağınız yok demektir. Yani temel benzer bu? Temel nehrin kenarında duruyormuş. Demişler ki, niye bekliyorsun? Suyun akıp bitmesini bekliyoruz, karşıya geçecek. Bizim durumumuz buna benziyor. Konusunda karşıya geçelim. Su devam akar. Nasıl balık yakalayacaksın? Elinle balık yakalarsın mı? Büyük ustalık ister. Ağ yok. Dünya tasavvuru, kültürün ağları gibidir. Bu örümcek ağına da benzetebilirsin, balıkçı ağına da benzetebilirsin. Olgu olayları, onunla yakalarsın. Şimdi bakınız, Bütüne ilişkin fikri olmayan bir kültürün, parça ilişkinde bir fikri olamaz. Bütüncül bir perspektifiniz, bakış açınız yoksa, bütüne ilişkin, tüme ilişkin bir kanaatiniz yoksa, parçayı zaten göremezsiniz, görseniz bilemezsiniz, bilseniz anlayamazsınız ve meşruiyeti de olmaz. Bütün fikri bize parçayı bilmeyi, anlamayı ve onun da meşruiyetini sağlar. Bu da dünya tasavvurdu. Olgun olayları yakalayacağımız önemli nedenlerinden biri bu. Şimdi nedir dünya tasavvuru? Ha şunu söyleyeyim, dünya tasavvuru bize bir öngörmeyi de sağlar. Yani nasıl ki siz meteoroloji verileri alıp belli bir modele göre işte yarın yağmur yağacak, efendim şu olacak deyip hazırlık yapıyorsanız, dünya tasavvuruları bir şema olarak size bir gelecek öngörüsü de verir. Ona göre tedbir alırsınız, ona göre neslinizi, çocuklarınızı çocuklarınız ona göre kültürünüzü organize edersiniz. Öngörümüz de yok. Ya bu inanılmaz örnekler var zihnime hücum ediyor. Benim yaşadığım örneklerden bir tanesi, Birinci Köl ve Zarbim'de, Ürdün'deydim. Memur olduğumuz için, üniversiteyi temsilinden gittiğimizde herçelikte sıkı ilişkimiz var. En azından geldiğimizi bildiriyoruz, buradayız filan. Ürdün o zaman arada bir yerde bir ülke. Ee, Filistinli nüfus çok olduğu için doğrudan Amerika ile iş tutamıyor. Ama kendisini koruması için de e, Saddam'ın cephesinde değil. Arada derede gidiyor. Türkiye hakkında çok ağır yazılar çıkıyor. Ben gittim Türkiye Çinliği'ne dedim ki müsteşara, efendim dedim bu çok ağır şeyler var. Bunları hani derlesek de hükümete bildirseniz filan. Biz onları alıyoruz dedi. Nereden alıyorsunuz? Arapça bilen bir kişi yok şeyde Ürdünün elçiliğinde. Biz Amerikan elçiliğinin yaptığı İngilizce özetleri alıp gönderiyoruz da dediğim bu. Bizim durumumuz bu. Başka bir siyasetin ki o şeytan, şeytanlığını yapacak. Şeytana kızmakla hakikat yakalanmaz ki ya. Bizim işimiz şeytana küfret. Şeytan kalmıyorsun, şeytan boğulmuyorsun. Şeytan, şeytanlığını yapıyor. İşte ne der Sufiler? Şeytan kemal mertebesinde iş yapar. Yani görevi o çünkü e, halakıyla yapıyor. Kemal mertebesinde. Sen ne yapıyorsun? Sen Kendine baksana. Devamlı oraya saldırmanın bir anlamı yok. Amerika Neticede kendine ait bir siyaseti var. Kendine ait bir modeli var, kendine ait bir şeması var, bir bütüncül bir fikri var. Ona göre o metinleri çevirecek. Sen oradan kalkıp Türkiye hakkındaki verileri nasıl elde ediyorsun? İşte bizim durumumuz tam da buna benziyor. Ben şunu, bu durumu şuna da benzetiyorum bazen. Şimdi hastasınız, hastaneye gidiyorsunuz. Doktor diyor ki size, İdrar tahlili yapmamız lazım, kan tahlili yapmamız lazım. Falan. Diyorsun ya vaktim yok, Şu daha bence gelen bir hasta yok. Bunun idrar tahliliğine bakarak, kan tahliliğine bakarak bana bir tedavi yöntemi. Bizim durumumuz bu arkadaşlar. Hasta olduğumuzu kabul etmiyoruz bir kere. Türk'üz ya, bize bir şey olmaz diyoruz. Ne bir şey Türkiye bir şey olmaz. Olur. Tarih i̇bn ifadesiyle vehbi değildir, kesbidir. Kazanıldığı gibi kaybedilir de. Tarihte seçkinliği sizin ontolojik yani varlıkça yapınızdan kaynaklanmaz. Yaptıklarınızdan, eylemlerinizden kaynaklanır. İyi işler yaparsınız. Cenab-ı Hak önünüzü açar. Bakın Vali Mehmet Efendi 1670'lerde yazdığı tefsir aray Kur'an'da diyor ki Eğer siz vazifenizi yapmazsanız yerinize başka kavim getirilir ayet-i kerimesini tefsir ederken bu kavim Türklerdir diyor. Bak 1670'lerde söylüyor bunu. Vali Mehmet'in büyük talim çünkü diyor gerekli vazife icra etmedikleri için Cenab-ı Hak kendi hak dininin tebliği ve e, istikrarı için başka bir kavmi istihdam etmiştir bu da Türklerdir tarih bunu gösteriyor diyor e o zaman şuna inanın başka bir kavimde istihdam edilir yani Cenab-ı Hak bize muhtaç değil ilakat Cenab-ı Hak için de geçerlidir Türkiye'de geçerli Türkiye'de sanakat önemli sadece ilakata kimse bakmıyor ne kadar havlıyor, kuyru kuyruğunu ne kadar sağlıyorsa o kadar büyük kemin atıyorlar insana. Neyse siyasi dinleye giriyoruz ki. İşte, bu da ofluluk işte. Dayanamıyoruz. Dünya tasavvurumuz yoksa işte hep başkalarının dosyalarından hareket ederek yapılan tedavi yöntemlerini uygularız. Bir türlü iyileşemeyiz. Çünkü bizim hastalığımıza, bizim dertlerimize denk gelmiyor bunlar. Evet. Şimdi nedir e, dünya tasavvuru? Dünya tasavvurunun iki büyük bileşeni vardır. Bir hayat görüşü, bir de dünya resmi. Burası çok önemli. Hayat görüşü, özellikle hayat görüşü diyorum. Dünya görüşü kelimesini kullanmayı reddediyorum. burada yazdım, daha önce kullanıyordum. Niçin? Çünkü Müslümanın dünya görüşü değil, hayat görüşü olur. Niye? Çünkü yaşam bizde ölümle bitmez. Hayat, hay isminin gereği olarak ezeli ve ebedidir. Onun için bir yazımda dedim ki, Müslüman var olur, var ölür, yok olmaz. Eyvah eyvah, diyorsun ki dikkat et. Bilemiyorum ben yani, orada bir not da düşün, oflu hocadır bu. Her an of uzayına gidebilir. Evet. Var oluruz, var ölürüz, varlığımız hep devam eder, yok olmayız. Buna ben varlığın konunun yasası adını veriyorum. Çünkü Müslümanın hayatı üç bölümlüdür. Mebde, maaş ve me'at. Yani doğar, yaşar ve geri döner. Sadece bir uzay değiştirir. Me'at dönüş demek. O açıdan biz öldükten sonra bortu olmayı kabul etmiyoruz. Hayatımız devam ediyor, yaşamımız bitiyor. Me'aş yani ayş, yaşam biter ama hayat devam eder. Dolayısıyla bizim hayat görüşümüz var. Biz öbür da dikkate alarak bu dünyayı anlamlandırırız. Modern dünyanın anlamsızlığı ne Nedeni ölümün itibarsızlaştırılmasıdır. Öldükten sonra hayat itibarsızlaştırılmıştır. Bu da insanlarda bir anlam bunalımı duyuruyor. Çünkü biz bir parçayı anlamlandırmak için ne dedik? Bütüne müracaat etmemiz lazım. Eğer öldükten sonra hayat fikrimiz yoksa yaşam da ona göre farklı bir anlama büründürülür. Acaba bugünkü Müslümanca davranışımızın öbür dünya tasavvuru nedir mesela? Bunu ciddi ciddi düşünmemiz lazım. Nafıl olarak, lafız olarak değil, lafız olarak herkes konuşuyor. Herkes vaazını yapıyor bu işim, vaazını demiyorum. İçeriği olarak biz öldükten sonra hayatı sadece bir inanç olarak değil, buradaki hayatımıza, yaşamımıza etkisini nasıl belirliyoruz o fark Bizi ne kadar bu yaşamı anlamlandırmaya ve yaşamayı yaşamaya, yaşamamıza etki ediyor. Bunun üzerine ciddi ciddi düşünmemiz gerekiyor. Onun için hayat görüşü tercih ettiğim bir kavram. Çünkü ben bütün düşüncelerimde elden geldiğince hesap verebileceğime inanarak düşünmeye çalışıyorum. Hesap vereceğiz. Çok ciddi bir iş bu. Dediğim gibi bu. eğer bunun mevhumunu ihra edersek emin olun şu anda içinde hem birbirimize karşı ...hem de dışarıya karşı yaptığımız uygulamaların bir çoğu kendiliğinden tahsiye edilir. Ahiret çok seviyor. Hesap vereceğimizi sadece psikolojik bir yapı olarak düşünüyoruz. Dinin üç türlü idraki vardır. Mitolojik, psikolojik ve teolojik. Psikolojik din halkın dinidir. Gayet doğaldır. Halk resimlerle düşünür. Burada halkı takip... Ben de halktan biriyim şüphesiz. Ama... Bilgi farklılık yaratır insanlar arasında. Eşitsizliğin kaynağı İslam toplumlarında bilgidir. Irk değildir. Dil değildir. Başka hiçbir şey değildir. Psikolojik ve mitolojik din yerinde durduğu müddetçe ve yukarıdan kontrol edildiği müddetçe son derece işe yarar. Çünkü tarih boyunca icat edilmiş en önemli terbiye sistemi dindir. Din toplumları çok dini tutar, canlı tutar, terbiye eder ve yönlendirir. Onun için mitolojik din hiç küçümsemeyin. Hurafeleri hiç küçümsemeyin. İkincisi, ya da üçüncüsü derim, ikinci son Teolojik din. Teolojik din, kelamın kurduğu, nazari, aklın kurduğu dindir. Kelam kitaplarında bunu görüyoruz. Akayet metinlerinde, işte Taftazani'nin şehrinde diyelim ya da Seyir Şerif Kürcan'ın vakıfında. Başka kültürlerde de var şüphesiz bu. Bu daha çok istilahi aklın ürettiği belirli bir şemaya göre onlar çok sistematik inşa edilen bir din anlayış İkincisi ise psikolojiktir. Şey, i̇kinci anlayış ahlaksızlığın kaynağı olan dini inançtır. Psikolojiktir. Din. Nedir? Ne halk gibi mitolojik. Çünkü o halk mı mitolojide inanıyor? Onun için her zaman söylüyorum. İslam toplumunun en askeri bilimi cami cemaatidir cami cemaatiyle sorun olan hiçbir Müslüman dinlemeyi hak etmez benim nazarımda. Cami cemaatiyle sorun olan hiçbir entelektüeli ben dinlemem. Niye? Çünkü o İslam toplumunun hakikaten taşıyıcı ana eklem noktasıdır. Yeri geldiğinde ölür, yeri geldiğinde tangın önüne çıkar, yeri geldiğinde koşuna kafa atar. Bunu entelektüel yapamaz. Yaparsa zaten entelektüel Ölüm nedir diye düşünen bir adam ölmeye kolay gidemez. Bu gayet doğal. Onun için klasik İslam toplumlarında ulama savaşa sokulmaz. Çünkü sokulduğu yere kesin yenildir. Ulu Bey, büyük alim hiçbir savaş kazanamadı. Evet, <gülüyor> yine adam. Bilmiyor ki acaba savaş nedir? Ölmek, öldükten sonra gitti, yenildi. Biz. Allah Allah, devi gideceksin yani. O düşünülüyor mü Şimdi düşünsene İbn Sina ölüme gönderiyoruz. Acaba nefsi cismani mi, şey, haçlı cismani mi, haçlı nefsani mi? Ha? Ölmek nedir? Ölümde fastımız bozulur mu? Öz ne olur? O -o -o -o -o. Adam başkentte tanklarla gitmiştir bile yani. Onun için hakikaten öyledir. Hiçbir alim savaşa sokulmaz. Kendi isteği ağırır. Savaşa giderler, savaşı izlerler. iki sultan savaşır. Hangisi kazanırsa kitabı ona ithaf ederler. Kitap hazırdır, sadece ithaf bölümü boştur. Bunu herkes bilir. Uzun Hasan'la Fatih savaşıyor, Yasir Çemen'in Ali Kuşçu, el Fetih fi i mile kitabını yazıyor. Şey kısmı, ithaf kısmı boş, Ebu'l-Feth kim kazandı? Fatih Muhammed bin Murat, Uzun Hasan Kasım uzun idare edecek. Bunu herkes bilir. Bu bir espri değil. Gerçekten istitlal kapasitesi çok gelişmiş, aklı incelmiş insanların Ani karar gerektirecek, fedakarlık gerektirecek işlere sokulması doğru değildir. Ve tarih boyunca yapılmamıştır. Onun için cami cemaati, İslam toplumunun omurgasıdır. Orayla sorumluluğun olmayacak. Sen camiye git gitme oradan karışma. Çünkü ortalama inancı temsil ediyor. Şimdi psikolojik inancı sahipleri cami cemaatine problemli. Teolojik bir birikim ya da nazari bir İslam tasavvuru yok. Psikolojik tatmin olarak dini kullanıyorlar gidiyor, hırsızlığını yapıyor, çalıyor, çırpıyor, geliyor namazını çıkartıp, vicdanı rahatlatıp, gidiyor, eksa bir daha aktarısı yapıyor. Vicdani din ahlaksızlığın kaynağıdır. Bu anlamda. Hani diyorlar ya iki devir, efendim din vicdan işidir. Nasıl din vicdan işidir? Makul olmayan dine Müslüman inanamaz. Olur mu öyle şey? Bizim dinimiz aynı zamanda makuldur. Biz saçma inanamayız. Biz Histan mıyız? Katolik zihniyete mi? Hristiyanlığın hepsi değil. Katolik zihniyetli miyiz biz? Ne diyor Mustafa Sabri Efendi? E, din mu makulun? Din makuldur. Müslüman atifi bir şeye inanamaz mı? El mefkufü'l akta. Son dönemin önemli alimlerinden biri. Evet. Şimdi bizim hayat görüşümüzün hayat görüşü arkadaşlar İslam'ın temel üngelleridir. İlkeleri tevhid, adalet ve muhabbettir. Unsurları tevhid, mübibet ve ahirettir. Bunlar üzerine fazla durmayacağım. Bunlar çok teknik konular. İslam hayat görüşü, Tanrı anlayışı, evren anlayışı, insan anlayışı ve üçünün arasındaki ilişkiler anlayışı hep birlikte, biraz önce kısaca geçiştirdiğim ilkeler ve unsurlarla birlikte İslam hayat görüşünün metafizik çanağını oluşturuyor her kültür bir metafizik çanakta yaşar. Belirli bir zeminde yaşar yani. Onun için her zaman tekrar ettiğim bir şey vardır. Bir medeniyetin, bir kültürün kendine ait bir metafizik çanağı yoksa başka kültürlerin çanaklarını yalar. Biz şu anda çanak yalayıcı bir kültürüz. Bundan hızlıca kurtulmamız lazım. Bunun için çok arayışa gitmeye gerek yok. İtikadımızın, inancımızın yıllık bir tecrübesi var. Bu tecrübeyi güncellememiz Gerekiyor. Dolayısıyla hayat görüşümüzde herhangi bir problem yok. Hayat görüşümüzün ifadesinde problem olabilir. Ramazan efendi fa, e, ikinci benz yaşamış. Benim çok sık at alıntı yaptığım önemli bir İslam alimidir Bilmeyiz tabi. Ne yapacağız? Ramazan efendi bilmeye gerek yok bizden. Kültürümüzde irtibatımız çok zayıf. Bunu uzmanca demiyorum. Uzmanlarımız, çok uzmanlarımız var şüphesiz bir milletin kültürü uzmanlara bırakılmaz. Kılcal damarlarına kadar sirayet etmesi lazım. Kahramanlara ihtiyacımız var arkadaşlar. Kahramansız olmaz. Törenlere ihtiyacımız var. Bunu kimsenin değil. Entelektüel kahramanlarımız kimler biz? Şöyle sorsam ben bunu hep yapıyorum. Diyorum ki Sivaslı var mı içinizde? Kalk. Söyle bakayım. Sivas'ta yetişmiş beş büyük İslam alim'i Bakıyor bana. Şarkıcı futbolcuyu sayarsın verilişte ee, tarih kurtarırsan kurtlar vadisiyle vatan kurtarırsam, geleceğin nokta bu o olmasın olsun da herkes orada olursa olmuyor kültür katmanlıdır gök denen gibi birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat herkes tek katta toplanırsa olmaz bir şey söylüyoruz hocam okçular tepesinden ayrılmayalım abi bir kültürün bir tepesi yok ki bir sürü tepe var Hangi tepedesin? Ben ilim Tepesinde olayım, sen o tepede ol. Yani her tep aynı tepede toplanır mı herkes. Anlamıyor musun? Kastettiğim bu. O açıdan kültürümüzün, inançlarımızın, bilimimizin, sanatımızın ee, kahramanlarına ihtiyacımız var. Bunları bilmiyor musunuz? Entelektüellerini tanımıyor musunuz? Tanıdığımız, tanıdıklarımız da batının bize öğrettikleri İbn Sina, İbn Rüşt efendi, Kahradi, Batı'ya tercüme edilmiş, etki yapmış. Onları biliyoruz. Kimse Cemalettin Türkistan'ı bilmiyor. Kimse Şemsettin Haraki'yi bilmiyor. Ne gerek var ki? Batı'ya tercüme edilmemiş ki. Böyle bir kültür algısı olabilir mi? Başkasına etki oranında kendi. Sen kimsin? Batı'yı etkileyen, tanışıyorsun adamı. Kimsin? Ben Batı'da etkileyen falancayim. Böyle bir şey olur mu? Ya? Dolayısıyla kendimize ait bile bir bütüncül tasavvurumuz yok. Biz kimiz? Çünkü biz kimiz dediğimiz zaman biz nereden geliyoruz? Arka planımız nedir? Lafsi olarak söylemiyorum, dıqıdık tarih anlayışına bahsetmiyorum. Atalarımız, atalarımız ikinci cümle ne? Atalarımız. Nedir? Hangi kimsen atan? Hadi bakayım bana matematikteki atalarını say. Sadece niye devlet siyasetteki atalarını sayıyorsun? Sen sadece sen siyaset misin sadece? Matematikteki atalarımızı sayalım, hadi bak. Astronomdeki atalarımızı sayalım, mekanikteki, optikteki atalarımızı sayalım. E, atan yoksa, baban yoksa, nesin sen Söylemiyorum. Bizim matematiğimiz nasıl bir matematik? Yani biz sıfırdan mı öğrendik bunu? Niye biz bunları bilmiyoruz? Genel kültürümüzün bir parçası değil. Kılcal damarlarımızda silmiş değil. Değil mi? Neyse. Ramazan Efendi'den geldi. Ramazan Efendi diyor ki İslam itikadı bellidir. İtikatta değişme olmaz. Çünkü o aksiyomatiktir. Yani sabit, değişmez, ilkelerdir ondan. Ama bakın bunun ifadesi, temellendirmesi, Bak yine temel'e geldik. Temel mübarek her de var. Temellendirmesi hmm. az as'a göre, zamana göre değişir. Yani biz Allah'ın varlığını, birliğini neyse itikadımızın temel ilkelenim umdelerini çağa uygun yeniden ifade etmek zorundayız. Nübüvvet mesela. Nübüvvet teorimiz var mı bugün? Nedir nübüvvet? Nübüvvet basit bir şey değil ya, yasanın kaynağı, ahlakın kaynağı. Ona göre yaşıyorsun ya nübüvvetin sana. Düşünsene ömür boyu hiç geçmiyorsun. Niye? Çünkü nebevi bilgi sana diyor ki bu haram, yani sınır, haram sınır demek harapçıda, hulül içeri girme, sınır burada dur, durduk, 60 yıl, 70 yıl yaşadık, e. durum vahim değil mi ya, hayatını yönlendirdiğin, hayatını ona göre yaşadığın, nübüvvetin ne olduğu konusunda fikrimiz var mı? Mesela doktora ihtiyacım ihtiyacımız var, matematikte, peygamene ne ihtiyacımız var? Bu konuyla ilgili bir teorimiz var mı? Ya da bir perspektifin bakış açımız? O Bak, klasik İslam'da var. Dilcilerin bir teorisi var. Felsefecilerin var. Kelamcıların var. nübüvete ilişkin bir tasavvurları var insanların. Bak bunların bugün hepsi geçerli olmayabilir. Dönemin şartlarıyla kayıtlı şüphesiz. Çünkü dünya tasavvurlarından bahsedeceğim. Yani Ramazan Efendi dediği şu. İtikadı, itikadı ilkelerimizin bile ilki olmak bakımından sabitiyet subutiyetleri açıktır. Fakat ifadeleri ve istifadeleri, beyanları, insanlara aktarımları temellendirilmeleri, gerekçelendirilmeleri çağın gereklikleriyle sürekli değişirler. Ahvale ilişkin bilgiye gelince o şüphesiz değişir diyor. Ahval yani hukuk diğer önce sosyal hadiseyle ilişkin her şey değişir. Demek ki bizim hayat görüşümüzün ilkeleri sabit fakat bunun ifadesi değişir. Peki dünya resmi nedir? Dedi ki dünya tasavvurunun önemli ikinci ayağı dünya resmi bilimler demektir. Her kültürün, her medeniyetin kendi zaman ve mekanda çektiği fotoğraflar, kozmolojisi, astronomisi, psikolojisi, matematiği, fiziği, şunu buyu. Dolayısıyla dünya, işte hayat görüşümüzle dünya resmimiz arasında bir etkileşim ortaya çıkar oradan bir dünya tasavvuru oluşturur ve biz bu dünya tasavvurundan olaylara bakarız. Bakın. Şimdi neden o kadar önemlidir ki? İslam tarihine baktığımız zaman daha ilk başından beri Müslümanlar bu ilki uyguladılar. Yani dünya resmini elde etmeye çalıştılar. Hazreti Ömer'den itibaren başlayarak İslam hayat görüşünü Hazreti Peygamber tebliğ etti, insanlara talim etti. Onlar bu ilkeleri özümsediler, eylemlerini aktardılar. Sadece inanmadılar, sadece düşünmediler. Aynı zamanda onu bir fiile dönüştürdüler. Ona göre hayata karşı konumlandılar. ona göre eylediler, değil mi? Bir teklif sahibiydiler. Bu teklifi dünyaya yapmak için yola çıktılar. Ama mevcut Akdeniz dünyası ürettiği dünya resimleriyle hızlı bir irtibata girdiler. Ben bunun devlet siyasette örneğin Hazret Ömer olayın anlatırken. Veririm, verdim birkaç yerde. Hazreti Ömer iktidara halife olduğunda, onların seçim iktidara gelmiyor, halife olduğunda ikinci yılında Yemen'den gelen e, ganimet 500 altın filan ganimet'i getiren elçiler akşam şeye varıyorlar e, Mescid-i Nebevi'ye. Hazreti Ömer'e diyorlar ki Hazreti Ömer suyu ne kadar ganimet? 500 altın. Hazreti rakamı biraz büyük buluyor. Diyor ki dinlenin sabah bir daha gelin bakayım. Konuşuruz. Geliyorlar 500 altı. Ama hilafetinin 8. yılında ganimet 25 milyon altı. Arapçada milyon kelimesi yok. Elf elf. Hazreti Ömer hayatında bu kadar miktarı bir arada gelmemiş. Dilsel ifadesi yok ya. Ne yapacağız biz bu kadar ganimeti? Ukalayı topluyor. Hz. Ali her zamanki ilkesel davranışıyla dağıtalım bunu diyor. Ganimet da, dağıtalım da herkes zengin olursa, herkes malını korumaya kalkar. Kimse cihada gitmez. Hz. Ömer bunun hesabını yapmıyor ama bir şey seziyor. Burada bir yanlışlık var da nedir? Tekrar bir toplantı çözüm yok. Çünkü ilmin olmadığı yerde gürültü olur. Konuşursun konuşursun dağılırsın. En sonunda halka açık bir davet gönderilir. Bir tane yeni Müslüman olmuş Sasani devletlerin bürokratlarından biri böyle dikkatle dinler konuşmaları. Sonra el er kaldırır der ki Beyler farkında mısınız? Bir devlet kurduk. Devlet mi demek? Arapçada düvle kelimesi var. Ayet-i Kerime'de geçiyor. E, belirli ailelerin gruplarının eline temerküz eden güç demek. Düvle. Ayet-i Kerime ee, gücü, maddi, manevi gücü belirli ailelerin, belirli grupların eline temel etmemesi konusunu uyarıyor ayet. İnsanlara. Devlet nedir? Bakın şu anda kaç ordumuz cihat ediyor. Mısır'da, Anadolu'da, Orta Asya'da. Orta teşkilatına ihtiyaçlarımız var. Yola ihtiyacımız var. İstihbarat teşkilatına ihtiyacı, ihtiyacı var. Kışlalara ihtiyacımız var. Sayıyor, sayıyor, sayıyor. Milletin kafası dönüyor. Bu kadar çok ihtiyacımız var. Yok ki bunun tecrübesi adamlarda hiç olmadı ki. Sonra diyor ki bu Hırvat, siz diyor geliri ve gideri nasıl kontrol ediyorsunuz? Defter tutuyor musunuz? Defter ne ya? E, bu kadar para geliyor, bunun kaydı olacak, işlemler yapılacak, çıktı. Defter kontrol demektir. Matematik kontroldür ya girdiği çıktığı süreçleri nasıl kontrol edeceksiniz o kadar işte defter defter nedir işte hasip ve katip hesap yapmasını bilen yazı yazması bilen insanlar bilme anlatıyor ha güzel son soru ya siz devlet işlerini böyle mi hallediyorsunuz diyor yani bir şey çıktığı zaman halkı mı çağırıyorsunuz yani devletin bir yönetim mekanizması yok mu sizin divanınız yok mu diyor divan pehlevice devlet dairesi demek ve bütün divanı biz hep kullandık biliyorsunuz tarih boyunca Osmanlılar'da da divan var. Pehnevicedir. Sa Sahasaniye'dir. Divan kurmak lazım. Devlet işleriyle zırt pırt halkı çağırarak görüşülmez. Hz. Ali itiraz ediyor ama Hazreti Ömer bunu anlıyor. Çok iyi idrak edemesi de ve ilk defa divan kuruluyor. Ondan sonra defter tutuluyor, girdi çıktı, kayıt alıyor. Divan katipleri, hasipler oluşturuluyor. Bak Hz. Ömer ne yaptı? Bunu Amerika yeniden keşfetmedi daha önceki bir tecrübeyi, politik, devlet tecrübesine ait bir resmi, hemen aldı ve kullandı. Hiçbir psikolojik sıkıntı yaşamadı. Hiç. Bunu matematikte yaptılar. Diyelim ki, Şam'daki Emevi sarayında divan, Bizans Rumcasına göre, Mısır'daki Korkcaya göre, Efendim, Irak'taki de Pehleviç'e göre yapıldı Mervan bin Hakem'in dönemine kadar. Hiç bundan erinmediler. Sonra Arapçalaştırdılar divanı, ondan sonra Arapça yapmaya başladılar. İnsanlığın tecrübesinden faydalanmak ve pay almak. Sabahki derste arkadaşlara Tuğrul Bey'in hikayesini anlattım. Benzer bir şeydi. Torul Bey okuma yazma bilmeyen, çobanlık yapan, askeri tecrübesi şüphesiz olan, o dönemde insanların askeri tecrübesi var. 1040'tan sonraki savaşından sonra devleti nasıl yöneteceğiz sorusunu çok güzel cevaplıyor. Bilene sorarak diyor değil mi? Gidiyor Niş'a burada kadıya soruyor. Diyor ki biz Koyungidan bir milletiz. Bize devlet yönetmeyi öğretir misin diyor? Öğretirim diyor. Bak cahillik demişti. Bilene sordum. Bilene soracağız. Bu ne demektir? İnsanlığın hafızasından pay alacağız. Yeniden keşfetmemize, icat etmemize gerek yok. Ve Müslümanlar bunu yaptı. O klasik Akdeniz dünyasının, Mezopotamya, Mısır, Anadolu uygarlıkları, Yunan, Helenistik dönem uygarlığını tevarüz ettiler. Temellik ettiler, temessül ettiler. Sonra tercüme ettiler ve teliflerde bulundular. Ve oradan hareket ederek geliştirdiler. Harizmi'nin kitabı Muhtasar Filcemi'nin mukabelesi 830 denesinin memuna sunduğu kitabın denklemler kısmına bakın. Mezopotamya denklem sistemleriyle aynıdır. Mezopotamya denklem sistemi diyip geçmeyin. önce binde. Yani nedir? 1000 sekübin 1830 yıl sonra yazdığı kitapta bunu aynen kullanıyor demiyor ki bu mezopotamyalıların sistemidir bana ne bundan demiyor çünkü o bir dünya resmidir dünya matematik ilişki bunu alıp kullanıyor ama her zaman bir çanağı var çanağı olan insan korkmaz dışarıdan bir şey almakta bakın çok ilginç aklıma hemen şimdi geldi Osmanlılar bakıyorsunuz 15. yüzyılda 1400'de yazılmış kitap 1600'de yazılmış kitapların içeriklerinde bile değişiklik var Niye? Mesela Afrika'yı fethettikleri zaman orada bir çarpma öğreniyorlar. Dar bir frengi. İşte dar bir e zenci. Zenci çarpması. Hemen kitabı alıyorlar bunu. Pratik bir çarpma yöntemi. Demiyor ki bu zencinin matematiğinden bana ne? Niye fayda? Hiç. Ya da batıdan beri, bu bir taksit bu frengi. Cemül Yahudi. Böyle isimler var matematikten. Ya yani Yahudi çarpması, işte Fransız bölmesi, bilmem e zenci e, çıkarması filan. Bu hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Onda. Niye yaratmıyor? Çünkü adamın zaten kendine ait bir hayat görüşü var. Bir metafizik çanak oluşturmuş. Dünya resmiyle sürekli iletişim halinde. Hiçbir zaman kapalı değil. Bunu alıyor ve buradan hareket ederek kendi dünya tasavununu oluşturup kendi astronomisini, kendi matematiğini rahatlıkla e, kurabiliyor. Şimdi İslam bilim tarihine baktığımız zaman diyelim ki matematik yani hiçbirine girmeyelim teknik şeylere girmeyelim hani kendi zanaatimi anlatmayayım burada çok basit bir örnek vereyim ee, hemen hemen herkesin aklında kalabilecek bir örnek tıp şimdi i̇bn Sina'nın Sinan el-Kamun fıt tıbbı nedir Allah şunu i̇bn Sinan el-Kamun fıt tıbbı şöyle onu bir kilim gibi düşün Çin tıbbı var Uygur tıbbı var Hint tıbbı var. Eski Yunan tıbbı var. Yunan tıbbı var. Helenistik tıbbı var. Mezopotamya tıbbı var. İslam medeniyetinin kendine kadarki tecrübesi de var. Hepsini bir araya getirip ama öyle bir kavramsal örgü içinde bir araya getiriyor ki diyorsun ki ah, bu Müslüman bir adamın yazdığı tıp kitabı. Ama oradaki tekniklerin pek çoğunu o icat etmiyor ki gayet doğal bu. Yapamaz zaten. Ama insanlığın yani sadece Akdeniz dünyasında Çin'i de biliyor nereden biliyorsa entesan bir adam. Bütün o tıbbı birikimi sentezleyip Erkan'ın fıt tıbbı yazıyor. Zaten güçlü bir sentez olduğu için de 600-700 yıl temel tıp metni olarak kalıyor. Ya da i̇bn Sinan'ın kognitif psikolojisini alıp bakın. Astronomisini alıp bakın. Yani i̇bn Sina'dan örnekler ama Bildiğiniz isim. Tutup şimdi hiç bilmediğiniz ne bileyim Kutbuddin Şirazi desem kim o diye ta kafanızda tasavvur oluşabilir. Hemen hepsi bunu yapıyorlar. Dolayısıyla çağın resimleriyle sürekli irtibat halindeler. Ve bunu mevcut resimlere alıp Kullanmıyorlar. Kendileri de resimle sürekli temas halindeler. Bakın İmam Maturidi tevlat Kur'an'da açık ve net olarak şunu söylüyor. Mahlukattan bir haber olanın Halit'le irtibatı zayıftır. Bu çok önemli bir ilkedir. Aynı şeyi Cüveyni İmam-ı Halimeyn e, itikat cüveyni İtikat, Kelam kitabından söyler. Onun için kelam kitaplarının dizilişine baktığınız zaman ve nazar, umurlu amme, mümkünat yani mümkünat, evren ondan sonra ilahiyata geçilir. Teolojiye geçilir. Hadi bunu anlarız. Kelamcılar bunu söyler, fakirler bunu söyler ama diyelim ki cili gibi bir mutasavvuf bile görme özürlü bir insanın görmeye tahallük eden Cenab-ı masnuatından bir haber olduğu için kemalinde eksiklik olur diyor. Biraz acımasızca bir ifade. Yani diyor ki kör bir insanın evrenle irtibatı görme unsurunun gerektirdiği yapılardan mahrum olacağı için cenab hakkında Hakk'ın olduğundan, sanat eseri olduğundan evren o tarafı göremeyeceğinden kemal eksik olur. Bu kadar kainata mükevvenata bağlıdır mesele. Şimdi bizim yaşadığımız sıkıntı bununla son derece alakalı. Hayat görüşümüzde problem olduğunu ben düşünmüyorum. Beni kimse dikkate almaz ayrı bir konu da düşünmüyorum tevhid inancı sadece itikadi bir inanç olarak değil aklın bir ilkesi olarak ve metafiziğin umdesi olarak hala sapa sağlam yerinde duruyor. Hegel'in felsefe tarihinde dediği gibi İslam'ın tanrı soyutluğuna hiçbir inanç ulaşamamıştır. Hani İslam son bir din midir? Yani evet inanıyorsanız bunu anlatırsanız inanmıyorsanız bile ben size örnek vereyim. O kadar soyut. Soyut derken maddeden ari bir Tanrı anlayışı var ki gerçekten onu aşan bir Tanrı anlayışı yoktur. Bunu ben söyleyeyim Hegel söylüyor. Bunu bütün Batı özellikle İslam'ı da bilen Batı filozofları söylüyorlar. Tevhid bizim sadece inancımız ilkesi değil, aklımızın da ilkesidir. derken Müslüman'ın aklının dayandığı en temel zemindir. Bu duruyor. Bunda hiçbir problemimiz yok. Bunun sosyal uygulamaları, adalet tevhidin sosyal uygulamasıdır arkadaşlar. Nedir? Kula kulluk edilmez. Kula kulluk edilmediği zaman adalet ortaya çıkıyor zaten. Adalet tevhidden bağımsız değil. Tevhid de problem varsa adalette de problem var. Adalet basit bir politik değildir İslam'da. Anladın mı? Tevhid inancının toplumsal uygulamasıdır, karşılığıdır. Kula kulluk yok, ilkesi budur yani. Kula kulluk derken buradaki kulu sadece insan olarak anlamayın. Para, makam, mevki, politik güç, iktidar, bunların hepsi kuldur. Onlara kulluk da yapılmaz. Ne kadar çok Tanrımız var değil mi deli düşününce böyle. ilah çok bizden. Şimdi peki sorun ne o zaman? Sorun şu. Bizim ne dedik? Dünya tasavvurudur esas olan. Her kültür, her medeniyet dünya tasavvurları üretir. Bir tane de üretme. Sürekli Endülüs'teki farklıdır. Orta Asya'daki farklıdır. 7. yüzyıldaki, 8. yüzyıldaki, 9. 10. yüzyıldaki farklıdır. Yani İslam medeniyeti çok dinamik bir medeniyettir. 830'larda Bağdat'taki Cebir'le Semerkant'taki Cebir aynı değil. Benzerlikler elbette var çok gelişiyor, değişiyor, tıp değişiyor bazen büyük ölçekte bazen küçük ölçekte olağanüstü derecede değişir, dinamik bir medeniyet sürekli kendi yapısını üretiyor, ortaya koyuyor ve onu güncelliyor, tasavvurunu da ona göre e, teknik şeylere girmek istemiyorum Ya yani bir sayı tanımını anlatarak bunun nasıl olduğunu gösterebilirim, sayı tanımı, sayı nedir? bu 10. 11. yüzyılda farklıdır 15. yüzyılda farklıdır ve ona göre pek çok şey de değişir ama bunlar önemli değil. Yaz boz tahtası gibi. Yani burada bir yapıyı değiştirdiğin zaman iç tutarlılık adına bütün yapıyı gözden geçirirler. Anladın mı? Yani Fahreddin Razi'nin çizdiği çerçeveyle İbn Sina'nki, hatta ne bileyim İmam-ı ya da ki aynı değildir. Sürekli yenilenir. Bazen büyük, bazen küçük ölçekte dahi olsa. Şimdi bizim yaşadığımız sendromun nedeni şudur. Biz kendi dünya resmimizi bu medeniyetlerin biraz da kaderidir İbn Haldun'un ifadesiyle. Medeniyetler kurulurlar, gelişirler, otururlar. Bilgi, bilgi bir oryantasyona uğrar, toplumun bütün kılcal damarlarına e, yayılır, bir değer haline alır. Yavaşlama, değişim yavaşlar. Şüphesiz bu böyledir. Bunun ekonomik, politik tarafları da var şüphesiz. Başka bir dünyada, başka bir yerde yeni dünya resimleri üretildi. Özellikle 1450'de itibaren erken ticari kapitalizmle başlayan sonra e, Batının gelişmesinde üç temel unsur vardır bir teolojik bunalım özellikle Osmanlı Türklerinin Osmanlı Türk olduğum ya Türklerin ilerleyişi karşısında Avrupa çok ciddi bir sorun yaşıyor Lüteri oku, okuyan arkadaşlar bunu bilirler Nedir o eğer kilise hakikati temsil ediyorsa doğruyu temsil ediyorsa iyi temsil ediyorsa güzeli temsil ediyorsa niçin iblisi temsil eden Türkler tarafından yeniliyor ikide bir. Dolayısıyla hakikatli bir problem yok. Temsilinde problem var. Katolik kilisesi yanlış bir temsildir. Dolayısıyla biz bu temsili düzeltmeliyiz. Luther'in dediği bu. Kiliseyle Türkler şeytanın iki yüzüdür. Lüther. Tamam mı? Burada teolojik bunalım diyorum. Türklerin ilerleyişi Avrupa'da teolojide bir bunalım yaratıyor. Bu bir. İkincisi epistemolojik bunalım. Bilgi bunalımı. İslam dünyasından tercüme edilen eserler, özellikle Meraga Matematik Astronomi Okulu ve Tebriz Matematik Astronomi Okulu'ndan yapılan tercümeler ve orada eğitim gören, işte Kaykonides gibi ya da Urmevi'nin Sicilya'da eğittiği batılı düşünürler, bu yeni bilgi anlayışıyla karşılaşıyorlar. Batılı, Batı Avrupa'ya akletmeyi öğreten Müslümanlardır. Bunu ben söylemiyorum, kendi söyle akletmeyi basit anlamıyla tefekkür etmeyi değil akletmeyi öğreten Müslümanlardır öğrettik bilgiyi söylemiyor bu da bir bilgi bunalımı yaratıyor bir de malumat bunalımı var özellikle yeni dünyanın keşfiyle gelen malumat birikimi işte kilise bitkilere demiş ki 5000 tane bitki var Tanrı o kadar yaratmış e yeni bitkiler geliyor şu kadar hayvan var demiş e hayvanlar harita Harita değişiyor. Bu büyük, somut olduğu için çok ciddi etki yapıyor. Bunu Francis Bacon eserlerinde çok ayrıntılı bir şekilde anlatır. Ee, 1500'lerin sonu 1600'ler. Bir gemici bile bizden daha bilgili diyor. Çünkü dünyayı çok yeni şeyler görmüş olarak. Bu bunalımdan şüphesiz başka ekonomik yapılar var, politik yapılar var. Orada yeni bir şey oluyor arkadaşlar. Şunu anlamıyoruz konuşmalar yaparken. Ya biz şöyle oldu bittik. Ya arkadaşlar bizde hiçbir şey olmadı. Bizde sistem tıkır tıkır işliyor. Ama orada yeni bir şey oldu. Bunu anlamamız lazım. O yeni olan şeyi anlamak zorundasınız. Bunu şuna benzetiyorum ben. Sen bir fotoğraf makinesi. Ben fotoğraf dilini çok iyi bilmem ama görüntü kalitesi, efendim, çekim gücü, netliği diyelim ki yüz. Siz bunu Bağdat'ta oluşturmuşsunuz. Bunun arka planı şüphesiz Medine, Şam, Basra, Kufe, Bağdat, sonra ne bileyim ben Merak'a, Tebliğ, Semerkant, Kahire, filan oluşturmuşsunuz. Bunu geliştirmişsiniz, yüzden 200'e çıkartmışsınız süreç içerisinde çok iyi fotoğraf çekiyorsunuz. En iyi fotoğraf sizde. Niye? Gelip sizden öğreniyorlar. Ama başka bir yerde bir kültür 500 gücünde bir fotoğraf makinesi icat ediyor. Senden daha iyi çekiyor. Bunu anla artık yani. Tam yepyeni bir fotoğraf makinesi icat etmiş ve bunu geliştirmiş. Şimdi burada sıkıntı nerede? Hayat görüşünde değil tek başına. Adam yeni bir dünya resmi elde etmiş. Çok çeşitli nedenleri var bunun tabi. Ekonomik nedenleri, politik nedenleri, teorik nedenleri. Şu bu. İşte arkadaşlara söyledim. Yeni bir yazı yayınladım. Modern bilimin ortaya çıkmasıyla Türk korkusu. Türk korkusu bile çok önemlidir. Tartaglia'nın, Galilei'nin çalışmalarından, Kepler'in çalışmalarından hareket ederek. Yani ben oturup masa başında hamaset yapmadım. Yani ben ofluyum Direkt Allah'a bağlı olduğum için benim bu tür ufak şeylere de işim olmaz. Ama yazdıkları metinlerden hareket ederek bunu görüyorsunuz adamların nasıl bir e, sahipli, biz, biz bugün kork şey korkmuyor muyuz çekinmiyor muyuz Amerika'nın saldırısı işte Rusya'nın bilmem gücü hakkında bütün yapıp etmelerimiz düşüncelerimiz belirli bir etkiyi taşımıyor mu gayet doğal güç zayıf olanı korkutur ürkütür ve ona göre tedbir almaya arayışa yöneltir eğer o gücü ciddiye alıyorsa bu gayet doğal o dönemde sen öyleydin tarihin şeyi bu Dolayısıyla Türklerin ateşli silahları çok başarılı bir şekilde kullanması Avrupa'da çok ciddi sorulara neden oluyor. Ama bu adamlar nedeni ne olursa olsun bu nedenleri tartışabiliriz. Bilim devrimi, reform hareketleri, nönesas hareketleri bunlar ayrı bir konu. Bunları bir kenara tutuyorum ama neticede adamlar bir fotoğraf makinesi icat etmişler ve gerçekliğin resmini senden çok daha güçlü bir şekilde elde ediyor. Şimdi bu gerçeklikle ilişkili resmi elbette bunlar nedir olmadı Cisimleştirerek teknolojiye de dönüştürüyorlar, silahada da dönüştürüyorlar. falan. Bunlar ayrı konular. Ama neticede biz bu resmi 17. yüzyılın sonu 18. yüzyılın sonu karşılaşmaya başlıyoruz. İşte diyeyim, Abbas Vesim Efendi oturuyor Dusturul Vesim fi Bir cedid vel kadim diye yeni tıpla eski tıbbı mukayese edecek. Farkında Osmanlı alimleri var. Yavaş yavaş. İşte Newton'un kitabını tercüme etmeye kalkıyorlar. Ondan sonra matematik kitapları tercüme ediyorlar. Fizik kitapları. Haberdanlar yavaş yavaş ama kendi tasavvurları, dünya tasavvurları ki bu dünya tasavvurunun bir ayağı, dünya görüşü, şahayet görüşü dedim, bir ayağı, ayağı da dünya resmidir. Yavaş yavaş bu dünya resminin problemli olduğunu da fark ediyorlar. Ve yılın sonunda üç tavır gelişiyor. İşte Osmanlı'nın bir merkez alarak söylüyorum. Birincisine ben tebdil diyorum. Tebdil yani bunu atalım yerine şey alalım. Yeni resmi alalım. Bunlar daha çok bürokrat, devlet erkanı ve Osmanlı Devleti'nin kayıplarını, teknolojik, askeri kayıplarını hızlı bir şekilde ikame etmeye çalışan, bekayı devleti önceleyen insanlar. İşte İshak Hoca bunların başında geliyor. Mecmuat-ı Riyazi'yi çeviriyor, bütün bilimleri anlatıyor ama o bilimlerin hayat görüşüyle ilişkisi nedir, teorik arka planı nedir, hiç onlara ilgilenmiyor. Kimyayı bilirim, cihatta şu işe yarar, fizik hakikaten kitabın girişinde onu anlatıyor, kimya cihatta şu işe yarar, fizik bu işe yarar, matematik bu... derdi o, cihatta, savaşta bunu kullanmak. Bu bir süre sonra o bilimlerin taşıdığı hayat görüşünü de aktarmaya neden oluyor ve bu in... bunu ta... e, takip eden insanlar. İslam hayat görüşünden uzaklaşıyorlar. Birinci şey hala bu devam eder. İkincisi ise tebrik diyorum ben buna. Dünyada ne olup bittiğine bakmadan dünya tasavvuru sahip olduğu dünya tasavvuru içinde yaşamaya mutlu mutlu devam ediyor adam. Hala klasik matematik, klasik astronomi, fizik yazıyor. Ta 1900'lere kadar devam eder bu. Buna Cevdet Paşa'nın tabiriyle tebrik, dondurma, soğutma yani. O da var hala Türkiye'de. Farkında olmadan var ha. Bakın örnek vereyim size. Çok sık verdiğim örneklerdir. Şimdi ben bunu eskiden gazetelerde fıkıh köşelerinde okurdum. Şimdi vatandaş soru soruyor. Diyor ki: "Sayın hocam, et, pazardan aldığım etin kaynağını sorgulamam gerekir mi?" Şimdi hocamız da cevap veriyor. Gerek yok. Çünkü bu suid efendi diyor ki: "Mübarek adam. E bu suid bu fetvayı vererken, verirken, verirken Çektiği pazar resmiyle senin pazar resmin aynı mı ya? 1500'lerin başındaki pazar, Osmanlı Devleti'nin pazarı, İhtisap Teşkilatı'nın kontrol ettiği, değil mi? Fıkıh kurallara göre çalışan bir pazar. Dolayısıyla Ebu Sidi'nin önünde resim belli. Ona göre bir fetva veriyor. Senin pazarın aynı mı? Bakın basit. Anlattığımı bak bu örnekler çok güzeller. Pazar değişti. Resim değişti. Senin yorumunda değişecek. Resim değişti kardeşim fıkıhta da değişti ne dedi ramazan efendi ahval kıyamete kadar değişir insanın ahvali toplumun ahvali değişir bu ahvala göre fıkıh sürekli yenileceksin şimdi bakın soruyorum size Hariz bir cebine göre mi denklem çözüyoruz biz bugün tuğsi astronomisine göre mi astronomi yapıyoruz kemalettin farisi optiğine göre mi optik yapıyoruz ali kuşçunun matematiğine göre mi hesap yapıyoruz ya bunların hepsi değişti bunu kabul ediyoruz da diğer konulardaki yorumlarımızın dayandığı resmin değiştiğini niye görmüyoruz? Örneğin, yani bir hocamız bana Ramazan'da iki sene önce bir Ramazan'da bir yazı yazmış. Dedi ki İhsan'cığım dedi şu yazıyı sen hani felsefiden çok anlıyorsun bir okudun. Bizim işimiz değil. Hani nefis uruç ilişkisi. Okudum. 2014'te yazılan bir metin. Emin olun kullandığı kognitif psikoloji İbn Sina'nın kognitif psikolojisi ama haberinde değil. Ya İbn Sina'nın kognitif psikolojisi mi kaldı şimdi? Nesnel psikoloji değişti. Kaç kere? Niçin sen urucu bugünkü kognitif psikoloji üzerinden yorumlamaya kalkmıyorsun ya da denemiyorsun? Bunu her şeyde söyleyeyim. Memleket hala. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ini okuyorsun. Bu bizim tarihimizin önemli bir metnidir. Hiç şüphesiz. Ama niye Mevlid'i tekrar üretmiyorsun mesela değil mi? Edebiye kadar gidiyor. Her şeye gider. Dolayısıyla kullandığımız din dili çok eski. Niçin? Çünkü o belli bir dünya resminin yorumuna dayanıyor. Bakın tekrar ediyorum. Dünya resmiyle dünya hayat görüşüyle terkip edilir, Sentezine dünya tasavuru ortaya çıkar. Dolayısıyla bizim şu andaki dünya tasavvurlarımız çok eskidi. Her türlü olgun olaya o tasavurlar üzerinden bakıyoruz. Bu sadece fen bilimlerinde değil. Sadece akli ilimlerde değil. Bu sosyal bilimlerde de böyle. Bu felsefi ilimlerde de böyle. Bu dini ilimlerde de böyle. Resim değişiyor. Fakat biz bu resmi Bazen de ne yapıyoruz? Resmi kullanıyoruz ama o resmi hiçbir şey ilişkilendirmiyoruz. Süzafinik zihin yapıları ortaya çıkıyor. Çelişik. Birbiriyle çelişen zihin yapıları ortaya çıkıyor. Bunu çok ciddi şekilde analiz edebiliriz. Şimdi bakın, bu şuna benzer verdiğimiz tipik örnek. Diyelim ki, aileniz Samsun'dan kalktı. 1960'ta Almanya'ya gitti. İşte işçi olarak. Giderken de Samsun'un siyah beyaz bir fotoğrafını çekti. O zaman renkli fotoğraf yoktu, yok. da yok. Siyah beyaz bir fotoğraf köyünüzün fotoğrafı mesela Siz de Almanya'da doğdunuz Size o fotoğrafı gösterip Samsun'u anlatıyor Ah memleketimiz vah memleketimiz Samsun şöyle Samsun böyle Siz 40 yıl yaşına kadar da Samsun'a gelmediğiniz varsa Ama bütün tasavvuratınız O fotoğrafla belirlenmiş Bir varsayımda bulunuyoruz 40 yıl sonra geliyorsunuz Bakıyorsunuz ki o resimde bu gerçeklik arasında inanılmaz bir fark var Ne yaparsınız Şimdi şöyle yapılıyor bak, gerçekliği boş ver resim bizim nostaljimiz, bunlara gelenekçi diyoruz. Bunlar göl gibidir, zamanla kuruyup çöl gibi giderler. Bunlar geleceği olmayan bir geçmişte yaşıyorlar. Hiçbir şey çıkmaz onlardan. Ha savaşta tanga karşı ateşli silahlarla okla kılıçla savaştın ha da bunu yaptı fark etmez bir örnek verdim sabah top ilk defa Memlüklere geliyor 1250'de Osmanlı'yı okutu Ama Memlük askeri teşkilatı reddediyor bunu alışkanlıklar, gelenekler, görenekler Memlük ordusu çok büyük bir ordu Cengiz ordularının yerine Moğol ordularının tek ordudur hiç yenilmediler biliyorsunuz Kutuz ve Baybars komutasındaki Memlük ordusu yeniyor Kıpçak ordusu, Türk ordusu Hatta dönemin Arap kaynaklarında bakınız iki Türk ordusu birbiriyle savaştı denir biliyor musunuz? Moğolları Türk görüyor Araplar. Neyse oraya girmeyelim. Fakat Osmanlılar yeni kurulduğu için henüz alışkanlıkları teamülleri olmadığından ateş hizalarını kolayca kabul ediyorlar ve 1740'a kadar topçu birliği olan tek ordudur Osmanlı ordusu sürekli topçu sınıfı olan. Diğer ordular genelde savaş esnasında topçu birliklerini kurarlar Sonra dağıtırlar. Çünkü bakımı büyük para ister. Şimdi çaldıranda bu tarih kaynaklarında var. Memlük ordu komutanlarından biri Osmanlı ordusuna karşı okun ve kılıcın fazileti topun ateşi saran, rezileti konusunda müthiş bir konuşma yapar. Kaynaklarımızda var. He? Osmanlı ordusu da dinler. 3 saat sonra Memlük'ün derinliklerine gömülür gider. Çünkü Osmanlı topçu ateşi karşısında hiç yapacak bir şeyler yok. Ne oldu şimdi peki? Nostalji ne yaptı seni? Götürdü. Bu neye benziyor? Polonya Cumhurbaşkanı'nın 2. Diyasalası öncesi az sevdası yüzünden bütün Polonya ordusunu atlı birliklere dönüştürüyor. Alman tankları geldiği zaman dıkıdık ne yapacaksın? Gerçeklikten kopardı korktun mu? Gerçeklik senden intikam alır ya. Gerçeklik acımasızdır çünkü maddidir, somuttur. Yani Sinan Paşa demiş ki babası Hızır Bey'e. Hızır Bey biliyorsunuz İstanbul'un kadısı Sinan Paşa büyük alim Fatih'in hocası. Baba demiş yemek yerken şu tencere var mı yok mu ondan bile emin değilim artık o hale geldim. Alıyor Sinan şey Hızır Bey tencereyi kafasına geçiriyor, şüphe etmeye devam ediyor. Et <gülüyor> Kardeşim şüphe metodik bir şeydir, entelektüel bir şeydir. Ya bundan şüphe edilir mi? Kafana yersen görürsün. Bizim durumumuz buna benziyor metodik olanı ya da entelektüel, teorik şüpheyi, gerçekliğe indirdiğin an, kafana yersin tencereyi. Bakın bizim durumumuz bu. Gerçeklikten kopuk. Hangi gerçeklik anadolursa olsun bu. Fiziksel gerçeklik olabilir, matematiksel gerçeklik olabilir, politik gerçeklik, ekonomik gerçeklik küreleri çok çeşitlidir. Çünkü eskilerin tabiriyle, imniyeti olmayanın imniyeti olmaz. Yani varlığı olmayanın niçini, neden üzerine konuşamazsın. Bilgi bile bir şeyin bilgisidir. Ya şey olmadan bilgi olur mu? Bir şey üzerindedir bilgi. Ya fiziksel bir şeydir, ya matematikseldir, ya estetiktir, ya teolojiktir bir şeydir. Yani bir gerçeklik küresi olacak. Onun gerçeklik küresini ihmal ederek iş yapabilir miyiz? Ne oldu? O resim durumuna benzedi. İkincisi ise resmin hiçbir değeri yok. Benim için bu gerçeklik, bu da modernistlerdir. Bunlar da geçmişi olmayan bir şimdi ve gelecek tasavvur ediyorlar. Ben bugün bir geçmişi var canım yani senin 40 yıllık hatıran, 40 yıllık o resimle büyüdün ya onun bir değeri var, ya yani ahlaki bir değeri var, estetik bir değeri var ne bileyim ben, psikolojik bir değeri var, finan falan. Dolayısıyla durumumuz şuna benziyor bizim şu anda. Tekrar diyorum hayat görüşümüzde bir problem yok, on ifadesinde problemlerimiz olabilir ama bizim hala gerçekliği içinden. Prizma gibi algıladığımız dünya tasavvurlarımız çok eskide. Bizim bir an evvel dünya resmini çoğaltmamız lazım. Teolojik, kelami, fıkhi gevezeliklerle bu işler olmaz. Çünkü onlar da bir yorum. Ha, tarihsel çalışmaların değerini reddetmiyorum. Tarihte bu nasıl olmuş? O bir historik bir araştırmadır, tarihsel bir araştırmadır. Matematik tarihi, bilim tarihi, fıkıh tarihi, hadis tarihi elbette. Ama onları siz güncelleştiremezsiniz bugün için bugüne hitap etmez. Yani dediğim gibi Harizmi'nin nasıl denklem çözdüğünü bilmeniz sizin bugün cebir yapmanıza bir katkı sağlamaz arkadaşlar. Yani bugün iyi bir tabip olmak için İbn Sina tıbbı bilmenize gerek yok. Modern tıbbı öğreniyorsunuz. Şüphesiz tamam doğrudur. Ancak sen İbn Sina tıbbını ya da senin kendi tıp tarihi bildiğin zaman o psikolojik kimliğine, perspektifine bakış açına ciddi katkısı vardır. Sana bir kimlik kazandırır o. Senin tarihsel mensubiyetlerini ifade eder. Bu açıdan... ...bilimleri imal etmek... ...bakın bu bilimleri imal etmek... ...bilim kutsamak değil, bilimi deleştireceğiz zaten... ...bilim felsefesinin işi ne, bilim sosyolojisi, bilim psikolojisi... ...ama bilimleri... ...yani bilimler nedir arkadaşlar ya... ...gerçekle ilişkin resimlerdir, bunu abartmanın bir anlamı yok ki... ...biz yine... ...bu bilim resimlerini batıdan aldığımız için... ...onlara bitişen, bulaşan... ...hayat görüşlerini... ...dolayısıyla ortaya çıkan dünya tasarruğundan alıyoruz... ...dünya resmi hiçbir sıkıntı yaratmaz... ...bizim atalarımız bunu gösterdiler... Bakın Çin'den aldılar, Hint'ten de aldılar. Efendim, Helenistik dönemde aldılar, Yunan'dan aldılar, Mısır'dan aldılar, hiçbir sıkıntı yok. Ama bunu ayıkladılar. Kendi hayat görüşleriyle entegre ettiler. Yeni dünya tasavvuru ürettiler. Biz dünya tasavvuru aldık, aldık. Dolayısıyla bir süre sonra nesil kayboldu ortada. Yani Tanzimat 1832 canlı satılamıyorsan bir seyyah, Fransız bir seyyah, Türkiye'ye geliyor tıbbiye kütüphanesini geziyor, ne diyor biliyor musunuz? Hayatımda materyalist felsefenin eserlerinin değerli toplu bu kadar bir arada olduğu bir kütüphanı görmedim. Aristoteles'in hemen hemen tüm kitapları çevrildi, bilim kitapları çevrildi. Bak, bunu her yerde yapıyoruz. Descartes'in kitaplarını çevirdik, ama Descartes'in felsefenin ilkten ikinci kısmı yok. Niye? Çünkü bilimle alakalı. Nifton'un hala kitabını, bilim kitabını çevirmedik. Bize öyle bir kazık attılar ki yorumlarını çevirdiler. Biz o yorumlar üzerinden mevcut. Batı kültürünün dünya tasavvurlarına entegre olduk farkında olmadan. O kadar ki, o kadar ki şu anda İslami tasavvurlarımız bile büyük oranda katolik. Onun için bir ifadeyle dedim ki, Müslümanca inanıyor, katolikçe düşünüyor, protestanca yaşıyoruz. Tanı tasavvurumuz bile neredeyse İslami değil. Çok basit örnekler. Bakın, evrim teorisini tartışıyoruz. Hiç şunu merak etmiyoruz. İslam tarihinde canlılık sorununu İslam alimleri nasıl ele aldı mesela? Razi'nin görüşü nedir? İbn Eysel'in görüşü nedir? Hiçbir fikrimiz yok. Batı'da yazılmış protestanların, katoliklerin yazdığı metinleri alıp Türkiye'de bayiliğini yapmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Bize ne? Ha onu bilelim. Haberdar olmayı kastetmiyorum ama onunla ben kendi kültürünün sorunlarını çözemem ki. Onun için hızla kim ne derse desin dünya resimi üretecek bir pozisyon takılmamız lazım. Fotoğrafları bizim çekmemiz gerekiyor. Çekilmiş fotoğrafları da çok sıkı analize tabi tutmamız lazım. Aksi takdirde ee, bir süre sonra İslam bir kültüre dönüşecek Türkiye'de. Bir din çünkü yol demektir. Bir hayat görüşü demektir. Hayat görüşü olmaktan çıkacak. Hristiyanlığın başına geldiği bir kültüre dönüşecek. Psikolojik bir yapıya dönüşecek. Artık ondan ne çıkar bilmiyorum. Halbuki ha, şunu söyleyeyim geri gelmişken atlamayayım onu. Dünya tasavvuru tek olmaz arkadaşlar. Bir hayat görüşü farklı dünya resimlerinden ya da aynı dünya resminin yorumundan çok farklı dünya tasavvurları üretir. İslam dünyasında tek bir dünya tasavvuru yoktur. Meşşailik bir dünya tasavvurudur. İşrakilik bir dünya tasavvurudur. İrfanilik bir dünya tasavvurudur. Kelam bir dünya tasavvurudur. Onların da kendi içerisinde ekoller var zaman ve zeminler var. Coğrafyaya göre farklar var. Endülüs'te, Mısır'da, Semerkant'ta, İstanbul'da aynı değil. Yani burada da bir çoğulculuk vardır. Çok çeşitli farklı dünya tasavvurları hep üretilmiştir. Üretilecektir de. Bu gayet doğal. Yani şu yanlış bir şey. İslam matematiği diyor adam. İki büyük hata yapıyor. Bunu diyenler. Bir, bilimin başına İslam getiriyor. Bilimi kutsuyorsun. Çünkü İslam matematiği dediğinde adam hemen önünü yirkliyor. Ulan İslam matematiği biraz dikkatli ol, abdest alıp oku bu matematiği diyor. Halbuki farkında değil, İslam orada sıfattır, esas olan matematiktir. İslam matematiği diye bir şey yok ya, Müslümanların yaptığı matematik var. İslam tıbbı diye bir şey olmaz, Müslümanların yaptığı tıp var. İslam. İslam ekonomisi diyor, İslam devleti diyor, yok öyle bir şey, hiç kimse böyle bir şey demedi. Müslümanların kurduğu devletler birbirini tutmuyor ki canım. Yani Endülüs'teki devlet tecrübemizle Orta Asya'daki Osmanlı'nın devlet tecrübesi, Abbasit aynı değil ki. İslam ekonomisi dediğinde ekonomi kötü gidecek kime küfredecek? Halk. ekonomi mi İslam'a mı? Böyle şey olur mu ya? İkincisi teke indirgiyor. Sanki tek bir matematik var İslam'da. İslam'da 5-6 matematik anlayışı var. Hangisini kastediyorsun? Hem matematik türü olarak hem de co zamana göre yani Endülüs matematiğiyle e, Semerkant'teki matematiğin seviyesi bile hangi değil? Yaklaşımları ve ortaklıkları şüphesiz var. İslam medeniyetinde matematik yok, matematikler var, astrumi yok, astrumiler var. Dolayısıyla dünya resmi devamlı, bölgeden bölgeye, coğrafyadan ve zamandan zamana değişiyor ve bunun yorumlarından diyelim ki, bakın çok enteresan bir örnek vereyim size. Şimdi i̇bn Sina'nın epistemolojisi yani bilgi teorisi, bilgi anlayışı kendi optiğine bağlıdır. Dünya resmini yorumlayarak bir teori üretiyor. Optiğine bağlıdır. Ama Razi'nin ki Fahrettin ki çok değişik. Niye? Çünkü Fahrettin Razi'nin kullandığı optik İbn-i Eysen optiği. İbn-i, optiği, İbni optiğine göre daha gelişmiş olduğu için Razi'nin bilim anlayışı, bilgi anlayışı çok daha farklı ve çok daha gelişkin. Ne yaptı Razi? Mevcut yeni çıkan, İbn-i eliyle ortaya çıkan yeni optik anlayışını, dünya resmini yeni bir yoruma tabi tuttu. Bilgiyi ona göre organize etti ve yeniden tanımladı. Bak basit. Güncel bir örnek bu. Güncel derken İslam tarihinin güncel örnek. Ya da astronomi diyelim ki 1200'den önceki astronomi anlayışı büyük oranda kadim astronomiye bağlı olduğu için o astronomiyle ilişkin yapılan yorumlar o resme bağlı kaldı. Ama 1200'lerden sonra özellikle neyse mi çizgisini takip eden merdeki alimler daha sonra Meraga, efendim Semerkant, şey Tebriz ve ee, İbn Şatır'ın astronomisinde artık çok yeni teknikler, yeni teoriler, yeni gök teorileri geliştirildiği için yorum da ona göre değişti. Yani resim ve yorum ilişkisi. Dolayısıyla ne yaptılar? Ee, farklı astronomileri. Dolayısıyla tek bir astronomi yok. Kimin astronomisini kast arkadaş? Aynı dönemde bile tek astronomi yok. Kutbu'da Çin Sivas'ta yazdığı astronomi kitaplarıyla diyelim. Aynı dönemde en üstte astronomi kitap aynı değil ki. Hani İslam astronomi sunardı tek? Tıp. Hangi tıp? Ali el-Mücüs'ün tıbbı mı? i̇bn Nefis'in kimi? Ya da Hacı Paşa'nın kimi? Ya da ne bileyim ben, 18. yüzyıldaki nedir, Osmanlı tabiplerin yaptığı tıbbı. Dolayısıyla İslam tıbbı, İslam matematiği dediğimiz an iki büyük hata yapıyoruz. Tekrar ediyorum. Bir, kutsiyet kazandırıyoruz. Ki böyle kutsal bilim ihtiyacı değil, kitap bile çevrilir Türkçe'ye. Astroloji de kutsuyor, gizli bilimleri kutsuyor. Vefki, abi, vefki niye kutsuyorsun? Çin'den alınma. Sihirli karelerle alakalı bir şey değil mi? Neyini kutsuyorsun? Bilimleri kutsuyoruz. Bir de dediğim gibi tek bir bilim varmış, tek bir matematik varmış, tek bir astronomi varmış, tek bir tıp varmış gibi işi teknikler üzerinden e, kuruyoruz. Halbuki burada yapılan çok basittir. Müslüman insanlar gerçeklik küreliğine muhatap oldular. Oradan aldıkları resimlerle kendi dünya görüşlerini ilişkiye soklar Yeni dünya tasavvuru ürettiler. Bu dünya tasavvurlarından hayatı yorumladılar. Öngördüler. Çünkü dünya tasavvuru şemalar öngörmeyi sağlar dedik. Öngördüler. Resimler değiştikçe dünya tasavvurlarını yeni ilişkilere sokup hayat görüşüyle tekrar yenilediler. Başkalaştılar, değiştirdiler. Birikimlerine göre sürekli yeni dünya tasavvurlar ürettiler. Yapılan budur. Biz bugün Dünya tasavvurumuzdaki problemleri tespit edemeyiz, dünya görüşümüzde problem arıyoruz işte. İstanbul'a neden oldu diyor değil mi? Tazmatta bu söylenmedi mi? İslam şunu yaptı. Halbuki hiç onunla alakalı değil. Dünya görüşü, şey, Hayat görüşümüzde bir sıkıntı yok ki. Tevhidin üstüne ne koydun ki? Ne koyabilirsin ki? İslam'ın temel ilkeleri üzerine, İslam'ın temel unsurları üzerine ne koyabilirsin? Onların bir sıkıntısı yok. Dediğim gibi, onların ifadesi değişebilir, temellendirilmesi, dursunlanması, Pis bir oldu. Temel kelimesi gelince aklıma hep dursun da geliyor çünkü. Yani beraber yaşadıkları için. İdris de var gerçi de. Evet. Dünya görüşümüzde problem yok. Fakat biz dünya görüşü, hayat görüşümüzde problemi, bununla dünya tasavvurunu ve dünya resmi arasında ayrım yapamadığınız için bana öyle geliyor ki işi biraz karıştırıyoruz. Yapmamız gereken öyleyse bir an evvel Müslüman toplumlar olarak, insan olarak gerçeklik küreleriyle kendimiz yüzleşeceğiz. Nesne alanımızda kendimiz yüzleşeceğiz. Bu nesne alanıyla yüzleştiğimiz zaman çözümleyeceğiz, açıklayacağız. Önce bunu bileceğiz. Sonra anlayacağız. Ondan sonra anlamlandıracağız. Anlamlandırma bakın ne oldu? Geldi. Bütün bu yapılara dayadı. Dünya tasavruğu olmayan bir kültür. Dünya tasavruğu olmayan bir kültür anlamlandıramaz başka anlam dünyalarında yaşar. Anlayamaz çünkü. Anlayamaz çünkü açıklayacak ve çözümleyecek gücü yoktur. Bugün eğer Amerikan kültürü baskın bir kültürse emin olun anlamlandırma kapasitesi çok güçlü olduğu için. Anlama kapasitesi çok güçlü olduğu için. Çözümleme ve açıklama kapasitesi çok güçlü olduğu için. Beğen ya da beğenme güçlü bir dünya tasavvurları olduğu için. Ve bu dünya tasavvurunun dayandığı çok ciddi bir yaşama görüşü. Onlara yaşama görüşü diyorum. Hayat görüşü demiyorum. Onlar çünkü totalde öbür dünyayı fazla hesaba katmıyorlar. Olduğu içindir. Emin olun. Biz dünya tasavrını iman edince, dünya resmini imal edince hayat görüşümüzü edebiyata edebiyata ee, bir tür tatmin aracına dönüştürdük. Sadece değerler üzerinden düşünmeye çalışıyoruz. Şu andaki en önemli problemimizden biri budur değerler üzerinden düşünmek. Halbuki değerler açıklayıcı ve çözümleyici sonuçlar üretmezler. Ne diyoruz? İslam gelecek, dertler bitecek. Nasıl? Hiç haberimiz yok. Halbuki ekonomik sorunları çözmek istiyorsan ekonomik sistemleri kuracaksın. Elbette İslami ilkelere uygun olacak. İslam hayat görsünlerine uygun olacak. Ama yeni bir ekonomik sistemler kuracaksın ve bu değişmez bir şey değil. Değişecek. Üretim teknikleri, üretim araçları, üretim mekanları neyse değiştirir, ekonomik nesneler, ekonomik gerçeklik küresi değiştirirse o da değişecek. Gayet doğal bu. Yani bugün öyle bir ekonomik sistem bulalım ki İslami diyelim buna donduralım ve hep bu geçsin. Olur mu canım? Yani tarım toplumundan sanayi toplumuna ileride kim bilir ne tür bir sisteme geçeceksin? Tarım toplumu için geçerli olan ekonomik sistem burada geçerli olur mu? Akıl var, mantık var yani. Makul ol biraz. Ama biz ne yapıyoruz? Hala fıkıh kitaplarının yani bu şuna benziyor. Ana kuru ölçmeye çalışıyoruz. Bakın onun kendi döneminde mütmük değeri var. Yani modernistlerin yaptığı gibi o tecrübeye hakaret etmenin o gayreti tahkir etmenin hiçbir anlamı yok. Bu bir hamakat işidir. Geleneğimizin itikadımızın tarihsel tecrübesinin cevaplarına takılıp kalmayın. Cevaplar eskimiş olabilir ama sorular bakidir. Ama daha baki olan oradaki yöntem yaklaşım biçimi o insanların gayreti o insanların teşebbüs gücü ve mantığıdır. Bunu biz kendimize örnek alırız. Ama sorunlarımız değişti. Cevaplarımız da değişecek. Humur rica, rica değil mi? Onlar da adam, biz de adamız diyor i̇mam Şafii. Kendinizi küçük görmeyin. Ama tarihsel tecrübeden kaçan, kaçmak isteyenler var. Niye? E, sallayacak adam, tarih ona ayak bağı oluyor. Oradaki tecrübe bize ağır olmayı, sakin olmayı, yanlış yapmamayı da öğretir. Çünkü bir tecrübeydi. Arkadaşlar, e, sosyal bilimlerde ya da medeniyet inşalarında kültür üretimlerinde önceden verili bir dil yoktur. Kültür önceden verili bir dile göre konuşulmaz. Bu şuna benzer. Hiçbir dil önceden verili bir gramer'e göre konuşulmamıştır tarihte. Önce insanlar bir dil konuşur. Mesela Türkçe, sonra kalkılır bunun grameri yazılır. Anadolu Türkçesinin ya da Batı Oğuzcasının Kur'an-ı ne zaman yazıldı? Oo, binlerce yıl sonra. Yani şöyle değil. Reçete yok hani. Al, ya Müslümanlar Mekke'den Medine'ye çıktıklarında ellerinde bir kullanım kılavuzu var. Devlet şöyle kullanacak, ekonomi böyle yapacak, matematik şöyle yapacaksınız. Hadi buyurun demediler. Tek bir şey vardı. Hayat nasıl yaşanır? Dur, hayatı nasıl yaşayacak? İnsan mı olmayı nasıl becereceksin? Onun için. Çünkü din, din. İnsan aklının terbiyesidir arkadaşlar. Bakın İbn-i Hadun diyor ki, peki dini olmayan toplumlar, onların da dini var. Din demek, illa vahiy dini demek değil ki, insanın yaşama yolu, e aynı zamanda yol demek, din yol demek, senin şeyindir, yolundur. Yaşama biçimin, doğdun, öldün, aradaki süreç. Bunun İslam sadece diyor ki eğer İslam'ın ümdelerine göre, ilkenin öngülü hareket edersen istikamet üzere olursun. Neticede herkes ölecek de istikamet. Ne demek istikamet? Yönün olur yani. Bir yön. İnsanlığını muhafaza edersin. Bunu muhafaza ettiğin müddetçe yol üzerindeki olup bittiler senin e, yol, yürüyüş esnasında karşılaştıklarındır. Onu önceden kimse belirleyemez. Bu bazen savaş olur, bazen ekonomik bir olay olur, bazen bilimsel astronomik ne bileyim ben. Diyelim ki Endülüs'ten ne zaman astronom başladı? Yani Endülüsler Müslüman değil miydi? Niye astronomiyi hemen başlatmadılar? Çünkü oradaki şartlar başladı. Bir gök yağmuru, ta gök taşı yağmuru oldu Endülüs'ten. Çok korktu insanlar. Camilere sığındılar. Allah'ın evidir düşmez diye taşı hiç acımadı taşları ve bunun üzerine halife bunun aslı asları nedir diye bir heyet kurdu. Hikaye anlatmıyorum bu doğru. Bağdat'a gönderdi orada bu insanlar eğitim gördüler ve astronomiyi temel bilim öğrendiler, endüstri görüldüler başladı. Yani bu öngörülü bir şey değil ki yani bir kullanım konusunda yazmıyordu. Gayet doğal. Dolayısıyla önemli olan burada istikameti muhafaza etmektir arkadaşlar. Muhammed Kafirci'nin ya da Mehmet Kafiyeci, Bergamalı, Fatih döneminin büyük alimi, mantıkçı, kenamcı, tefsirci, tarihçi, büyük bir adam. Bilmeyiz ama. Mehmet Kafiyeci'yi biliyor muyuz? Yok. Gerek yok. Polat Alemdar'ı bilin. Suyt'in hocası. Mısır'da Türk öğrencilerinin şeyhi. Onlara hocalık yapıyor. Kafiyeci diyor ki, en nihayetinde bir Müslümanın üç temel umdesi vardır. Bir es fil hak gerçeklik hakkında doğru bilgi. el-hayrı fil amel eylemde hayrı, dik hayrı esas olmak. el-istikame fil ahval davranışlarda, ahvalde, durumda istikamet üzere olmak. Budur Müslümanın. Şimdi bunu şey yapalım. Gerçeklik hakkında doğru bilgimiz var mı? es-sidkü fil, -fil, fil hak başkasının gerçekliğinde yaşıyoruz başkasının doğrularında yaşıyoruz el hayru fil amel inşallah gayretimizdir el istikame fil ahmal ama ne dedi Müslümanın umdesi dedi ya ee, umde yani rükümler çöktü ne yapacağız şimdi çatı durur mu ayakta temel olmadan <gülüyor> temel olmadan <gülüyor> bina ayakta durur mu ya çanağımız yok ayranımız yok içme hikayesindeki e, çanağımız yok e, fırtınalar efendim sellere açık yok çünkü evet neticeyi kelam yapmamız gereken şey yola çıkmaktır gerçeklikle yüzleşmektir bunu yaparken hayat görüşümüzün temel ilkelerini muhafaza etmektir gerisi Allah kerim Hepinize teşekkür edin ben dinlediğiniz için. Yanlış. Sistemi öyle kurarsın ki onu eler. Yukarıya eleyerek çıkar. Yine elitler olur. Burada önemli olan seçim oy vermek değil. Şu andaki demokrasi mekanizmasını ben anlamıyorum. Bir kişi olarak. Bu da benim eksikliğime verin ama öyle. Meritokrasidir esas olan. Belki ilafetten hareket ederek çok yeni bir devlet sistemi, ekonomik... Bundan dediğim bir tarihsel değişecek okurduğunda mutlak olmaz ileride internet devletine geçebiliriz miyiz ki nasıl olacağını bunlar iletişimle alakalı ulaşımla... Osmanlı'nın da demokrasi olabilir miydi sence düşünsene Libya'da seçim yapılıyor öyle ne zaman yine halife on kere seçimde yine giderdi kolay mı Libya'dan oyların gelmesi devlet büyüklüğüne tasavvurunu etsene şöyle şart ulaşımla alakalı iletişimle alakalı mekanın idrakiyle alakalı hız kavramıyla çok alakalı hani meşhurdur bir İngiliz beyefendisi Çin'de Şangay'da oturuyormuş. Bir tane Çinli bisikletini yola çıkacak. Nereye gidiyorsun demiş. Pekin'e gideceğim demiş. Kaç saatte gidiyorsun demiş şeyle. Altı saatte gidiyorum demiş. E trenle git demiş. Niye? İki saat. Çinli demiş ki dört saat orada ne yapacağım ben? <gülüyor> ha, şimdi bizim buna gülüyoruz ama adamın zaman anlayışı buna göre kurulmuş. Birden sen hızı arttırdığın zaman yani düşünsene Trabzon'dan İstanbul'a bir saatte gidiyorsun ya adam. Kaç saatte, kaç günde gidiyor? Ne saatte, kaç günde gidiyor? O günleri kazanıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün bunlar birbiriyle bağlantılıdır. Hız kavramı, ulaşım, iletişim, ileride kim bilir. Nasıl iletişim şunu kuracağız? Ona göre devlet sistemi de değişecek. Yani demokrasi mutlak değil ki ya. O açıdan bunları bu kadar tarihsel olanı yani dünya resmiyle alakalı olanı mutlaklaştırmayın. Bizim hatalarımızdan bir tanesi de Dünya resmine taluk eden şeyi dünya görüşünü bir parçası, hayat görüşünün bir parçası zannediyoruz değil. Ne ekonomik sistemlerimiz, ne bilim sistemlerimiz, ne tıp sistemlerimiz, ne siyasi sistemlerimiz hayat görüşümüzün bir parçası değil. Dönemin dünya resmiyle hayat görüşümüzün entegre olmasından hareket ederek üretilen dünya tasavvurlarıdır onlar. Onları değiştirmeyi becermemiz lazım. Takdir etmek yanlıştır. Takdir etmek. Bizim tek kutsalımızdan o da Hz. Allah'tır. Başka? Hoş geldiniz hocam önceki. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, Betül Ok, e, Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Doktora Bölümü öğrencisiyim. E, hocam sizi bulmuşken sormak istediğim birkaç konu var aslında. <gülüyor> aslında... Konuyla alakalı değil ama. Var. Yok yok konuyla alakalı ha, Tamam. Da... Konuyla alakalıysa sor. E, biraz sonra. kavramsal. E, şimdi e, din konusundan bahsederken, <gülüyor> din konusundan <gülüyor> bahsederken, e, din ve inanış kavramları arasında bir farklılık var mı? Var. E, önce i̇nanç, bu, inanç, dinden daha geniş bir kavram İnanç, kavramdır. inanış, din tamam. bu üçü arasındaki farkı merak ediyorum Bir diğeri de hocam şimdi e, sosyolojide bildiğimiz üzere e, Marx, Durkheim, işte batılı sosyologlar hep e, ön planda olduğu için Ben de İbni Haldun üzerine e, araştırmalar yapmıştım Bizim Selçuk Üniversitesi biraz da böyle Doğu menşeli bakar bu olaylara. Yani biz aslında ilk, sos i̇lk, yani ilk sosyal İslam e Doğu değildir. Biraz e müsaade et, şunu düzelteyim. E İslam ne doğudur ne batıdır. E doğu dediğimiz şey Hint ve Çindir ve İslam öncesi Türkistan'dır, İrandır. Doğu'nun önemli problemi, ben hatta bir şeyle bir örnekle bunu anlattım bir konuşmamda. İskender Hindistan'ı fethettiği zaman Hindu rahipleri böyle teemmül yaparken buluyor. Diyor ki ne yapıyorsunuz siz? Diyorlar ki kendimizi fethediyoruz. Rahibin biri diyor ki İskender'e sen ne yapıyorsun? Dünyayı fethediyorum. İşte İslam ikisini de reddeder. Ne kendini unutup dünyayı fethedeceksin ne dünyayı fethedeleyen kendini unutacaksın. Çünkü İslam'da dünya ile kendin arasında radikal bir kopukluk yoktur. Dünya biraz benim, ben biraz dünyadır. İkisini birlikte fethedeceğiz. Biz ne Hint mistizmi gibi uçacağız, ne de Batı mistizmi gibi. Ben ona materyalist spiritüalizm diyorum. Biri materyalist spiritüalistir, biri spritüel materyalistir. Bizim de madde ve mana birliktedir. Madde olmadan mana olmaz. Ne diyor Gazali? Eman olmadan iman olmaz diyor eman maddeye tahrik edemiş. Şey. Güvenlik olmadan iman olmaz. Gazali bunu söylüyor. Aşık Paşa da Garip Namesi'nde aynen bunu kullanır. Kurucu metindir Osmanlılar'da biliyorsunuz. Dolayısıyla bir Müslüman maddeyle mana arasında ikilemde kalamaz. İkisi birliktedir ya. İnsanla birlikte beden ve akıl, akıl mana bu zaten. Birlikteyiz biz. Biz, biz Doğu-Batı ayrımını reddediyorum. Bu çok batılık okuyor. <gülüyor> Biz müstahmanız. Devam edecek tabii dinliyorum. Hocam aslında cevabımı da aldım. Şunu soracaktım. Tamam. Demek <gülüyor> şunu görmüşsün. Yani ya, keramet duruyor? <gülüyor> var ya. Hocam şunu diyecektim yani. Türkiye'de bir sosyolojik metodoloji oluşturmak için geliştireceğiz. Bakın hazır evet. yok. Dediğim Arkadaşlar bize... hazır yok. Her zaman söylediğim ariflerin cümlesini yola çıkacaksınız. Yolda istikametinin sahi olduğu müddetçe yaptığınız yanlışlar doğruluğunuza azıktır. Yanlış yapmaktan korkmayın. Yanlış yapmaktan korkan, günah işlemekten korkan insan insanlığını yaşayamaz. Tasavvufu ciddiye alalım. Özellikle Anadolu tasavvufunu, irfanı, Konevi'den başlayan o geleneği dikkate alalım. Çok büyük bir tecrübedir o. Ne korkuyorsun ya? Sonuca odaklanma. sonuç odaklı çalışmakla ahlaksızlık yaratıyor Türkiye'de gördünüz işte. İlla şunu ele geçireceğim bunu sonu düşünmek biraz kibirdir ya sen işini vazifeni yap belki kaybetmek evladır bilemezsin hani Turgut Cansever Hoca da bunu söyler de Allah rahmet eylesin savaşa zafer kazanmak için mutlak anlamda gitmek şirktir ya Allah'ın takdiri sen işini yapacaksın bakın sonuç odaklı Öğrencilerimizle çalışıyoruz 10 al 10 on al 10 on al, e on al diye işte, çocuk kopya çekiyor öğren öğren desene şu adama süreç odaklı çalışacaksın süreç odaklı ne olacağını anlatabilir. sen samimi çalışırsın o süreçte öyle sonuçlar olur ki sabah arkadaş öyle dedim hakikaten çok sekülerleştik rüyada ilimi hiç kimse inanmıyor rüyada ilim sahibi olmak ya ulema o kadar şeyi nasıl öğreniyor zannediyorsunuz uyanıkken mi yani ben Allah kibirden korusun kibir şirktir ya ben rüyada öğrendiğim ilmi çalışırken öğrenmedim emin olun ama samimiyetle, ihlasla çalışacaksın. Ma makam için değil. Yani bizde ne yapıyor şimdi profesörlerimiz? Ankara'da makam yarışına girmişler. Dinliyorlar inşallah. Adam hadis profesörü gidiyor bilmem ne müdürü oluyor. Allah sana bu hesabını soracak. Bu kadar imkan vermiş. Okumuşsun, etmişsin, Arapça öğrenmişsin, hadis ilmini tahsil etmişsin, tam verimli bir hale gelmişsin, gidiyorsun bir makam alıyorsun. Ne, ne kazanacaksın ondan? Bu doğru değil. İlmin kutsiyetini, tırnak içinde bu kutsiyet dini anlamda değil tanımıyoruz şu anda halbuki ilim, ilim için tahsil edildiği zaman Cenab-ı Hak onu rüyada da ziyade ediyor emin olun, biraz müslümanlaşmamız lazım zannediyorum teşekkür ederim evet. var mı başka soru olan sorulara ne kadar açığız sayın başkanım sabaha kadar çünkü sorular bitmeyebilir ha Sekıntıyaktı yok değil O zaman dediğimiz dediğimiz bu nokta öğrenme Çok büyük var. Evet. Niye biliyor musunuz? Niye? Yok ya yo, siz pratik tasavvufla ben tarikat tarihinden bahsetmiyorum, nazari tasavvuf, irfandan bahsediyorum. Şimdi bizim bir hatamız da şu, yan yana koyuyoruz bunları. Fıkıh mı, kelam mı, tasavvuf mu? İslam da böyle değildir, üst üstedir. En altta her zaman fıkıh vardır, fıkıh olmadan ahlak olmaz. Çünkü toplumsal yaşam, müşterek, somut, rasyonel ilkelere göre gider. Onun üzerinde nazariyat, onun üzerine irfan. Yani Nazaret, ya i̇bn Arabi hiç okumuyor ki bu insanlar, i̇bn Arabi denizin kenarına gelinceye kadar denize girilmez diyor. Denizin kenarında yürüyerek gelirsin ya da atla gelirsin yani akılla gelirsin. Şimdi diyorlar ki efendim tasavvuf diyor ki aklı terk et. Ben de diyorum ki online şey terk edilmez. Aklı terk et demek aklı sonuna kadar tüket, bitir, ondan sonra... Çünkü ak bu kardeşim Hegel okuduğunda zaman da böyledir, bak Hegel ibne arabinin seküler bir yorumudur. Yaz bir kenara. Şimdi diyor ki gel, istidlalli düşünce, rasyonel düşünce, mantık, logical thought zorunludur. Çünkü hayat onun üzerine gider. Aynı şey bizim söylüyor bunu. Ama belli bir noktadan sonra o biter. Çünkü biz hayatı holistik olarak da idrak ederiz, diyalektik mantığa geçeriz diyor. Doğru mu? Doğru. Bizim kılalardan şöyle diyorlar ki burhan ispat delilli düşünmek, istidlali neyse adı toplumun, hukukun, efendim ekonominin, devletin, hayal, yaşamın kurulduğu bir zemindir. Ama insan sadece bir form değildir. Belli bir sonrası için içine vicdan, duygu girer. Burada da hads başlar, keş başlar, ilham başlar. Ama bu bir apartman gibidir. Birinci kat yoksa üçüncü kat olmaz kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Sen hiç istidlali aklını kullanmamışsın. Ben keşf Ha, yaradılıştan olur. Çok istisnadır onlar. Onlar zaten topluma yön göstermez. Kendi halinde yaşarlar. Bizim en büyük hatamız bu bence. Adamın aklı yok, keşfe kalkıyor. O e, keşfettiği şeyde çıkar, menfaat, para. O oldu işte. Hiç sen bir hırka, bir hırka, bir lokma diyen tasavvuf ve kulu duydun mu şu anda günce? Bin bir lokma, 1000 hırka. Bir de tempara Tasavvufun en güzel tanımını ben okuduğum bir kitaptan şöyle tespit etmiştim. Yazarın hatırlamıyorum ama kayıtlarında var. Tasavvuf dini insanın kendi nefsine zorlaştırması, başkalarına kolaylaştırmasıdır. Bugünkü tasavvufun tam tersi. Başkalarına zorlaştırıyorlar, kendileri Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim madem Temel'den bu kadar bahsettik ben de Dursun'da mı bahsettik? <gülüyor> Hayır e şimdi Temel bir gün ormana gitmiş demişler ki ormandan önce sormuşlar ne gördün diye o da demiş ki ağaçlardan hiçbir şey göremedim ki yok öyle değil o <gülüyor> Temel, e, temel fıkrası anlatıyorsun ama öyle değil Temel Dursun geziye çıkmışlar ormanda çok yorulmuşlar yatmışlar o sırada Dursun demiş ki Temel demiş şu ormanın güzelliğine bir bakar mısın? Temelde demiş ki, ulan ağaçlarda bir şey göremiyorum. Ben bunu bir yazı yaptım biliyorsunuz. Parça ve bütün ilişkisi. Çok güzel hatırlattınız aslında. İşte tam da İslam budur. Ne parçaya takılacaksın ne bütüne. İkisini birlikte. Tamam. Ne tek tek güllerle uğraşacaksın ne de bahçeye kafayı takıp gülleri ihmal edeceksin. İkisi birlikte. Bunu Muhammed İkbal doktora tezinin, Muhammed İkbal'i biliyorsunuz değil mi? Muhammed İkbal doktora tezinde çok güzel anlatır. Verdiği örnekte bahçe ve gül örneğidir. Der ki doğu düşüncesi tek tek güllerle uğraşmaktan bahçe fikrine ulaşamaz. Yunan düşüncesi ise bahçe üzerine konuşmaktan gülleri ihmal eder gider. Hani Ali İzzet Büyük'ün güzel bir sözü var ya, tek tek insanları sevemeyen insanlık kavramını üretir. Ben de hatta çok ağır bir ifade kullanmıştım, kızmışlardı bana. Tek tek Müslümanları sevemeyenler İslamcılık kavramı ürettiler diye. İslami düşüncede öyle bir tek bir İslam düşünce yoksa benim düşünceme göre bir Müslüman olarak biz ne tek, gülle, tek tek ağaçlara kafayı takabiliriz ne de orman üzerine konuşup tek tek ağaçları ihmal edebiliriz. İkisini birlikte yapma becerisini göstermemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Bununla ilgili ben bir yazı yazdım. kendin Arama kitabında vardır. Temel en büyük hal filozofumuzdur. Nasıl ki Mevlana bir beytle pek çok şey anlatıyorsa bir fıkrayla çok şey anlatıyor. Evet ol. Efendim, buyurun ee, e. Hocam şimdi belli bir derdimiz var. Eyvallah da bu süreçte matematikle ilgilenmişsiniz. Size göre niçin matematik? Niye matematiği seçtim? Şunun için seçtim. Felsefe okurken benim felsefe birinci tercihim. İkinci tercihim de felsefe, üçüncü de felsefe, dörtte, beşte, altıda. Bizim zamanımızda 22 iki tercih vardı. Ben altı tane felsefe tercihi yaptım. Başka da yapmadım. Ama bunun nedeni var. Çok ideolojik ve kişisel biyografimle alakalı, ileride inşallah bunu yazarız, anlatırız. Bizim zamanımızda farklıydı, dertliydik biz çok. Hepimiz dünyayı kurtarmak üzere hazırlanıyorduk. Tabii. Ben ilk yurt dışına çıktığımda çok hayret etmiştim. Ne kadar çok insan var dedim. Acaba İstanbul'da onlar hakkında kurduğum kurtuluş teorilerinde bundan haberi var mı? <gülüyor> Suriye, Ürdün, oraları ilk gittiğim yerler, inanılmaz insan var dedim ya. Acayip bu. <gülüyor> Yani ideoloji şeylerim var ama matematiği felsefe okurken şunu fark ettim: mantık ve matematik bilmeden felsefeye nüfuz etmek çok zor. Özellikle bilim tarihi çalışmaya karar verdiğimde bir bilim seçmem gerekiyordu çünkü bilim tarihi bir bilim olması lazım ya fizik ya kimya ya biyoloji değil mi? Matematiği de felsefeden önemli bildiğim için matematiği seçtim ve iki yıl matematik okudum. Ondan sonra matematik dersleri aldım yüksek lisans doktoru da. Ana mağluda tabii, çok zor. İşte kalkülüs, diferansiyel, integral hesaplar, analitik geometri, lineer algebralar filan. Ee, i̇yi ki de öyle yaptım. Çünkü şuna açık söyleyeyim, Türkiye'deki felsefe bölümleri felsefe tarihi bölümleridir. Nasıl bilgi bir şeyin bilgisiyse felsefe de bir bilimin bir bilginin yorumudur. Bilimleri bilmeden ya fen bilimleri ya matematik bilimler ya dini ilimler ya dil bilimlerini bilmeden felsefe ancak felsefe tarihiyle gider. Nedir o? Aristoteles dedi ki, i̇bn Sina dedi ki. Gençlerde bir süre sonra ne oluyor? Kendini filozof zannetmeye başlayıp yıkanmıyor, bitti geziniyor, yırttık geziniyor, pipo içiyor, ha dedi ki, Kant dedi i̇bn Sina dedi ki'ye girmiş. Oradan da bir şey çıkmıyor. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ben hiç görmedim. Ha, Ben başarılı felsefecilere, Türkiye'de çok iyi filozoflar var. Emin olun çok iyi filozoflar var. Biz kendi değerlerimizi bilmiyoruz ha Murettin Topçu'dan baştan Teoman Duralı, Ömer Naci Soygan İsmail Tunalı, Nermi Uygur bir sürü var ya çok önemli eserleri var bu insanlar ama biz kendi adamımızı önemsemeyiz önemsemeyiz biz İlla bir yavurdan alacağız Hans'ın felsefesi önemli bizde Mehmet'in felsefesi olmaz öyle bakıyoruz kendi özgüvenimiz yok diyelim ya ayarımız kaymış bizim bir ayar çekmek lazım bir milletin ayarı da tarih irtibatıyla mümkündür arkadaşlar ya bunu söylemekten tüy, e, dilime tüy bitti de bu Çerniyev'in Rus generalinin sözünü hep söylüyorum bir milleti şey, Türk milletini yenmek için tarihini yenmek lazım diyor bizim tarihimizi yendiler nasıl yendiler bir milletin tarihi nasıl yenersin onu da bir Fransız oryantalist söylüyor bir milleti bir kere yenmek istiyorsanız onu da savaşın sürekli yenme zevkini tatmak istiyorsanız o milleti kendi tarihi önünde küçük düşürün. Bizi kendi tarihimiz önünde küçük düşürdüler. Ve tarihimizi yendiler böylece. Bizim bu irtibatı kurmamız lazım. Arkadaşlar tarih geçmiş demek değil. Bak bunu tekrar edeyim. Sık sık tekrar ediyorum. Hayvanın da geçmişi var. Evrenin bile bir geçmişi var. 15 milyar diyorsun evrenin. Yer. Geçmiş başka bir şey. Tarih başka bir şey. Türk milletin tarihi geçmişi çok büyük. Tarihi zayıf. Tarih geçmişin bilince taşınmış haline denir. Geçmişi bilince taşımak demek, o bilincin geleceğe ilişkin bir projesi olması demektir. Bir milletin geleceğe ilişkin bir projesi yoksa, geçmişle uğraşması ya nostaljidir, dıgıdık tarih ya da psikolojik bir yüktür. Hiç değmez. Onun için ben diyorum ki, tarih bir gelecek idrakidir. Tarih, bir milletin, bir kültürün, yola çıkmış bir kültürün, geçmişiyle gelecekte karşılaşmasıdır. Sen geçmişinden gelecekte karşılaşmıyorsan, o geçmiş tarihe dönüşmez. Yoksa tarihi kutsamanın bir anlamı yok ya. Geçmiş geçti yani. Anlatabiliyor muyum? Planımız, projemiz nedir? Hesabımız nedir? Önce bunu bir tespit etmemiz lazım. Kolay iş değil bu ha. Bizim bu tarihi önünde küçük duruşturulmuşluğumuzu gidermemiz gerekiyor. Bu da inadına temas kurarak, bilerek, överek söverek değil. Hep söylüyorum. Övgünün, sevgünün olduğu yerde durmaya gerek yok. Dıkıdık tarihle. Yani tarihi övenle, sövenle aynı cehaletin iki yüzü. Bizim işimiz olmaz onlarla. Bilgi. Bu tarihimizi kutsayalım efendim değil canım. Yani olanı yok. Yani yoku var, varı yok göstermeyelim şüphesiz. Bilgi, analitik, klin. Ama şimdi hep diyorlar ki yani hiç mi eleştirmeyelim? Tabii ki. Bakın arkadaşlar, tenkit bir aydının, bir entelektüelin, bir bilginin kendi kültürünü, toplumunu eleştirmesinin, tenkit etmesinin tek bir anlamı vardır. O topluma daha iyi, daha doğruyu, daha güzeli göstermek. Eğer bir kişi kendi kültürünü, milletini tahkir ve teziver ediyorsa, o bu kültürün çocuğu değildir. Niin çocuğu olduğunda bize göstermek zorundadır. Biz bu milletin çocuğuyuz kardeşim. Ne kadar a, ya bu milletin parasıyla büyüdük, okuduk, ettik. Hepimiz öyle. Bu toplumun yarattığı elektromanyetik alanda hepimiz varız. Bu milletin çocuğuyuz biz. Eğer eksik görüyoruzsa geliyorsak geçeriz milletin önüne, yol gösteririz millet millete kızılmaz. Sen kendini iyi anlatamıyorsun demektir canım. Millet bizi dinlemiyor. Millet zaten seni dinlemez ki. Milletin, milleti rahat bırakın ya. Millet çalışır, milleti kişi önemser halk. Can güvenliği, mal güvenliği, karnını duyuracak. Güvenliği. O kadar ya, bu gayet doğal. Bütün dünyada bu böyledir. Yani Hz. Peygamber'in yaptığı, ettiği işleri bütün toplum olarak mı yaptılar? Bir elit tabaka vardı, onlar yönetti, onlara da tabi oldular. Güvendiler o insanlara. Hani ne diyor kabusnamede? Bu millet koyun gibidir. Çoban iyi olursa bu millette büyük iş yapılır. Çoban yetiştireceksin. Çoban köpüğü yetiştireceksin. Milletin eliti olur ya. Türk milletin eliti nerede? Budur meseleye. Halkı rahat bırakın. Çalışsın işini yapıyor. Valla hepimiz de iyi çalışıyor. Toplum Bunu en iyi 15 Temmuz'da gördük. Tamam Benim çocuklarım büyüdüler. üniversite gidiyorlar. Bana derler ki ya baba çok çalışıyorsun artık yeter. Yani elliyi geçtin. Biz de büyüdük. Ondan sonra, yani tabii ya, çocuklar belli bir yaşa gelince anne babaya acımaya başlarlar, yani sevdiklerinden. Ben dedim, doğru söylüyorlar arada, biz çok çalışıyoruz. Ben 15 domuzdan sonra şöyle dedim, ulan bu millet için daha fazla çalışmak lazım. Tamam Yani çalışacağız, milleti bırak, millet vallahi gerektiğinde işini yapıyor. Cami cemaati dedim ya, o cemaat gerektiğinde abi işini yapıyor, senden bile şey beklemiyor, biliyor vazifesini. Çünkü sahih insanlar, hesapları yok. Onun için biz işimize bakalım. Bu milletin entelektüelleri ne yapıyor ona bakalım. Ne kadar çalışıyor? Akademide ne kadar üretim yapılıyor? Akademi seninle ne kadar çalışıyor? Ben emin değilim. Ben 85'ten beri akademideyim. Hiç memnun değilim. Çalışmıyorlar. Merak yok. çalışanları şüphesiz ayrı tabii. Yani hiç demiyor ama çok. Yurt dışında bulundum, hocalık yaptım, öğrencilik yaptım. Gördüm nasıl çalışılıyor, nasıl ne yapılıyor. Onun için halkı rahat bırakalım. Toplumun entelektüelleri Allah'ın neticede onlara bir nimet vermiş. Akıl nimeti. Bunun bedeli var. Nimetin bir bedeli vardır arkadaşlar. Diyor ki ulema belki bu cümleyi bitirelim. Ulema diyor ki her organın bir ibadeti vardır. Her organ. Aklın ibadeti ilimdir. El ilim huve ibadetul akl. Aklın ibadeti ya ilim bir ibadettir kardeşim. Nübüvvetten sonraki ikinci makamdır. Şehadetten bile önemlidir. Sıralamada ama kimse talip değil. Ben buna Şekak yoluyla anlatıyorum. Taşköprü Zadenin Muftah Sadis'in girişinde var bu. Diyor ki bir büyük için 3 makam vardır. Birincisi nübüvvet. E nübüvvet vehbidir. Ben oftim 40 yaşına kadar bekledim gelmedi. Hiç kimse gelmez direkt cenaba Hakk'a bağlı olan bir minnete gelmiyor desem mi gelecek? Üç, üçüncüsü şehadettir, o da nasiptir. Değil mi? Ambinas, şey Halid bin Velid. Hatta biz İmamet'in de Arapçasını okumuştuk. O yata, hasta yatarken bir konuşması var inanılmaz. Bu kadar savaşta adam şehit olamadı. Nasiptir. E, i̇kincisi ilimdir ya. İlme niye talip olmuyorsunuz? Hani önemliydi. Hani ulema verasetü'n-nebiyaydı. Laf bunlar. Gidip en ufak makamda, dünye makamda ilmi satıyorsunuz. Ben çok gördüm, kusura bakmasın kimse ya. Ha, onun havası cıvası var. İl, i̇lim, ilmin havası cıvası olmaz tabii. Sakin olacaksın, sükunet, eşek gibi çalışacaksın. Ben bütün öğrencilerim onu diyorum. Eşek gibi çalışmak zorundayız. Niye? Çünkü gerideyiz. Mesafeyi kat etmemiz lazım. Günde... Benim ölçüm 25 saat asgari çalışmak. Nasıl diyorlar ya? Rüyada saatlerin ölçüsü olmaz. Hayır, rüyada da devam edeceksin. Gayet kolay. Emin olun konfüçüsün dediği gibi sevdiğiniz işi yaptığınız zaman çalışmak zorunda kalmıyorsunuz. Niye bu kadar çok çalışıyoruz? Ben çalışmıyorum gibi ben yaşıyorum ya. Bu çalışma değil. Ya pazartesi işe gidemiyorum diyor adam çünkü sevmiyorsun da ondan. İnsan sevdiği işi yaptığında kendini çalıştığı hissetmiyor ki zaten. O yaşama tarzın oluyor senin. Yorulmuyorsun emin ol. Ve şimdi buradan çıkıp ben bir ders daha yaparım mesela. Yapacağız tabii. Ne demek. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün bakın. Cephede olduğunuzu varsayın. Cephede dinlenmek, yemek içmek bütün anlamı değişmiyor mu? Bakın askerlerimiz cephede. İlmi niye bir cephe olarak düşünüyorsunuz? Niye cephedeymiş gibi ilim yapmıyoruz? Yani bir milleti sadece askeri mi korur ya, alimleri korumaz mı? Sanatkarları korumaz mı? Ben kişisel kanaatimi söylüyorum. Ben cephedeymişim gibi çalışmaya çalışıyorum. Ne kadar beceriyorum bilemem ama cephedeymişim gibi okuyorum, cephedeymişim gibi yazıyorum, cephedeymişim gibi üretiyorum, cephedeymişim gibi ders veriyorum. Onun için o şartları düşünerek. Yoksa 3 saat ders verdimi pilim biter tabii. Niye? E, yayılmışsın abi. Yayılırsan o zaman tabii yorul, aa, yoruldum. E, hadi söyle bakayım cephede bir asker desin yoruldum. Silahı bıraksın bakayım. Tak gider. Onun için biraz cephedeymiş gibi yaşamakta fayda var. Bak yaşamakta. Özellikle bilen insanların bilmeyen insanlara göre sorumluluğu çok fazladır. Hatta bir rivayete göre ilk hesaba çekilecek bilginlerdir. Değil mi? Bir rivayet çünkü ben hadisçi değilim. Bilmiyorum doğru mudur, yanlış mıdır? Ama mefhumu bence doğru. Çünkü bilen bilmek mesuliyeti artırır. Sorumluluğu artırır. Peki beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sözcülük isabet ettiysem affola. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.